지 갖다 떼 2, gün 337 Kasım 26 1435 Hicri Muharrem 30 1429 Rumi Kasım 20 Dünya Engelliler Günü Uluslararası toplumda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler aramak için 3 Aralık gününün Dünya Engelliler Günü olarak anılması kararlaştırıldı. Günü Tarihi 79 yıl önce bugün 3 Aralık 1934'te bazı kisvelerin giyilemeyeceğine ilişkin kanun kabul edildi. Günün malumatı. Aralık ayında. Dünden devam. Bahçıvanlık. Turp, salatalık, kavun bu ayda fidelikte yetiştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır. Güllerde çelik ve daldırma yapılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. Well, I never felt more like saying... Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com Ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesi bu Ömer Madra, Can, Tombil ve Selahattin Çolak'tan olsun ekiple birliktesiniz Ve Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Singing the Blues adlı parçayla Açılışımızı yaptık Guy Mitchell'dan Gelen bir şarkı bu Guy Mitchell bu şarkıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 1956'da bugün bir numara olmuş. Dokuz haftada en tepede kalmış ticari listelerde. Billboard listelerinde Singin'in The son için çaldık. Daha sonra başka yorumları da aynı derecede olmasa bile oldukça başarı kazanmış ve yorumlanmıştı. Evet... Bugün tarihte bugün neler olduğuna şöyle kısaca bakalım. Ee, ekmek 30 para ucuzlamış 1928'de bugün. Simitlerden bir haber yok. Simitler aynı fiyatta. Yani geçtiğimiz e, pazar günü ben satın aldığımda 1 40 kuruştu gene e, kabataş iskelesinde. Soruşturma devam ediyor demek ki. Soruşturma devam ediyor fakat simitçilerin herhangi bir şekilde bu soruşturmayı umursadıklarını zannetmiyor. Bildikleri simiti satmaya devam ediyorlar. İstanbul'un bazı rüks semtlerinde. Allah Allah çok tuhaf. Koskoca Tarım Bakanı Mahdi Eker'i dinlemediler demek simitçi. Galiba öyle. Bu öyle bir oldu. simitçi ayaklanması mı? Böyle ayaklanma olmaz olsun. 1934'te bugün dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun kabul edilmiş. Bu da uygulanıyor herhalde. Kisve neydi? Kisve giysi bazı giysilerin giyilemeyeceğinin yerine kisveler mi demiş? Kahrolsun bazı kisveler. <gülüyor> 1900, 1942'de Zonguldak'ta bir maden ocağında bir kaza olmuş. 63 işçi ölmüş. Müthiş bir kaza. 1944'te Yunanistan'da Yunan İç Savaşı'ya başlamış. İstanbul'da 1945'te de yüz karısı olaylardan bir diğeri Türkiye'nin unutamayacağı İstanbul'da tan matbaasının saldırı sonucu yakılması, yıkılması ve bundan sonra da yayınına devam edememesi tabi. 1956'da İngiltere ve Fransa birlikte işgal ettikleri Süveyş kanalından çekileceklerini açıklıyorlar Mısır'ın direnmesi üzerine. 1971'de Pakistan-Hindistan savaşı var. Bugün bugün çok fazla savaş olmuş ve tutuklamalar da var. 1971'de bugün Profesör Mümtaz Soysal 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş. 1981'de de Bülent Ecevit 4 aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konmuş. Yani bugün tarihte bugüne bakıldığı zaman Türkiye'nin geçmişinde insanların durmadan tutuklandığını fikirlerinden dolayı görmek mümkün. 1984'te tarihe geçen en büyük kazalardan biri Bhopal kazası Union Carbide firmasının Hindistan'da kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil izosyanit gazı sızınca 18 bin kişi öldü en az. Daha sonra da günümüze kadar devam ettiği bir yetiyor. Ve hiçbir sorumluluk alan hiçbir şirket olmadı. Ve 2002'de de Dünya Gıda Programı'ndan gelmiş bir açıklama var. Bugün 2002'de <gülüyor> Afrika'da sadece 38 milyon kişi açlıktan ölmek üzereymiş diye söylüyorlar. Evet. Orta boy büyüklükte hatta büyükçe bir ülkeden bahsediyor olabiliriz. Günün en berbat haberiyle başlayalım mı? Kar, kış kıyamet mi? Yok hayır. Yani bir ülke masumiyetini kaybetti. Suç oranı en az olduğu ülkelerden biri olan İzlanda'da bir ilk yaşanmış. Evlerinde rastgele, evinde rastgele ateş eden bir adam ikna edilememiş ve polis tarafından düzenlenen operasyonda vurulmuş. Tabii bunda ne ilk, masumiyet Vurulup yetine. öldürülmüş mü? Evet, vurulup öldürülmüş. Yaklaşık 323 bin nüfuslu İzlanda'da polis 1918'deki bağımsızlıktan bu yana ilk defa birini kurşunla hedef alarak öldürmüş. 1918'den bu yana. Türkiye'ye baktığınız zaman olaylar ne kadar rutinleşmeye başlamış ki savcılar uyumaya başlıyor artık davalarda. Ama İzlanda da tarihte ilk yaşamış. Her geçenmiş. şeyin bir başlangıcı var. Evet. Bugün şeyden de bahsedelim. Bugün meteorolojik bir giriş yapalım. Ondan sonra zaten içimizi donduran haberlerden geçilmeyecek. Marmara, Kuzeyge ve Karadeniz için fırtına, soğuk havalar, Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Yani kış mevsimine İyice giriliyor ve Kar ül ülkede de hızla soğuma var. 8 ila 10 derece azalacak sıcaklıklar. Kar da bazı yerlerde giriyormuş. Taksim meydanında da yağmur yağmış böyle olmuş. Taksim Gö meydanı zaten tamamen bu olaya müsait bir şekilde bırakıldı. Oldukça kel bir şekilde. Ne zaman Gö yağmur yağsa ufak gölcükler oluşmaya başlıyor Taksim meydanında. Dünkü yağmurun ardından da gene bu göletler oluşmuş eee ulaşımcılar projedeki sorunlardan dolayı benzer görevlerle karşılaşılacağına işaret ediyorlardı. Seyyar satıcılar da biyete konuşmuşlar ve bir proje yarım kalmış belli gibi duruyordu onlarda. Durum bu. Mühendislik hatası olduğundan bahsediliyor ve resmen terk edilip bırakılıp gidilmiş bir proje gibi duruyordu orada da. Mühendislik hatasının sadece Taksim ile sınırlı olduğunu düşünmek kolay değil ama tabii bunun üzerinde duralım. Ben anlamıştım ama Başbakan Erdoğan'ın gidip Taksim meydanındaki o alt geçidi açmadığı zaman bu olaylarda bir iş olacağını, bu projenin tamamlanmayacağını anlamıştım. Sürekli devam eden bir proje haline geldi Taksim sonunda. Açmadı öyle mi? Açmadı. Evet. İTÜ'den de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de bu konuyla uğraşan ulaştırma ana bilim dalından doçent doktor Murat Ergün zaten söylemiş. Her yağmurda benzer sorunla karşılaşılacak demiş. Gölet oldu. Bu arada bol bol şey haberi de var. Kente dair haberler. Kent, evet. Kentsel dönüşüm. Türkiye'nin dönüşümü betonlaştırılması projesi devam ediyor. 3. İstanbul Havalimanı'na yapılacak köylere kamulaştırma tebligatı göndermiş ama arsa sahipleri topraklarına biçilen fiyatı görünce hayal kırıklığına uğramışlar. Şimdi köy halkı arsalarına istedikleri değer biçilmezse mahkemeye gideceklerini söylüyor diye bir haber var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir Sen köylü yani direnişinden şey... söz edebilmek mümkün mü peki şimdi? Allah <gülüyor> bilir tabii. Paralarını alamadıkları gerekirse. Bir diğer taraftan ise Kanal İstanbul. Kanal İstanbul denen bir tuhaflık o da şekillenmeye başladığına dair haberler var evet bölgedeki madenlere boşaltma köylere de kamulaştırma tebligatları gitmeye başlamış yani sıkı yönetim 2. Ciddi ciddi yani. Dünya Savaşı karartma başlıyor önce sonra evlere tebligatlar geliyor filan evden çıkmayın bu bilimsel raporu rağmen yapmaya kararlılar galiba yani ciddiler 3 ay içinde boşaltın diyorlar. göreceğiz ciddiyetini radikalde bayağı ayrıntılı bir haber var ve başka da bu yönde haberler var. Adalet Kalkınma Partili Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı'nın oğlu Hasan Tahsin, o da Fındıklı tabii. Toki'den sahte belgeyle toplu konut İdaresi'nden ihale aldığı iddiasına uğramış. t i̇şte 24'ün bir haberi var bu. Isparta gelen dost Toki toplu inşaat işini almış savcıda. Yani üçüncü, köprü, üçüncü köprüyle alakalı haberler de var aynı zamanda. Mesela Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy hattında olması kesin gözüyle bakalım çılgın projenin. Üçüncü havalimanının bulunduğu e, Karadeniz'de ak, aksına dev bir liman. Airports'inin yanı sıra kanalın iki yanına lüks konutlarla, rezidanslarla, finans merkezleri, ormanlık alanlarla, villalarla, seyir terasları da ...yapılarak projeye dahil edilecekmiş. Yani sadece o çılgın proje... E, ...şey üzerinden gitmeyecek. Üçüncü köprü de bahsedildiği gibi yol üzerinden gitmeyecekmiş. Etrafında... ...çeşitli rezidanslar... ...alışveriş merkezleri, villalar... ...seyir terasları... ...seyir terası ne, ne acaba? Kışlılar yok mu Topçu kışlalara? Kışta yok. Kışladan bahsedilmiyor. Bunlar da projeye dahil edilecekmiş. Üçüncü köprünün de ayakları ortaya çıkmaya başlamış. Habertürk bunu sür manşetten... ...müjdeleyerek vermiş artık işte Hab bir köprü daha ayaklandı diye sevinerek vermiş Kesonlar 4 katlı apartman yüksekliğinde ve 25'er bin ton ağırlığındaymış gayet ayrıntılı bilgiler veriyor Tabii zaten mühendislik sahiplerinin de madencilik mühendislik işlerinde bulunduğu gazeteleri normal böyle yaklaşmaları hesap işleriyle. Ama bir diğer taraftan da Kuzey Ormanları savunması bunun bir başlangıç olduğunu söyledi, söylüyordu. Evet. Mücadelenin daha başlangıç olduğunu söyleniyordu Tıpkı bu üçüncü daha doğrusu çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul'un etrafına nasıl villalar, rezidanslar, seyir terasları dikilecekse aynı şeylerin İstanbul'un nefes almasını sağlayan ormanların üzerine de dikileceğinden bahsediliyordu parsel parsel satılarak. Bunun için mücadele etmenin zamanının yaklaştığından bahsetti. Geçtiğimiz pazar günü Kuzey Ormanları savunması. Biz de dün de buradan aktarmaya çalıştık onların seslerini. Evet, bu daha başlangıç vaziyeti. Gerçekten de çok, bütün dünyada da çok hareketli bir şey yaşanıyor. Ben geçen yılında, geçen ayın pardon şeyini çıkartmaya çalıştım, tarihçesini. Yani büyük çılgın projelerle bütün dünyada bunlara karşı bütün dünyadaki insanların verdiği mücadelelerin arasında geçen bir tarihçe gibi bir şey oldu. Şimdi çok önemli bir haber daha var. Es geçilebilir Arap dünyasının olduğu gibi bir bütün halinde su krizine girdiğine dair bir uyarı gelmiş UNDP'den aslında. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin yeni araştırması ve e, su e, nun, yani dünyanın e, 7 milyarlık nüfusundan sadece 5, %5'i orada bulunuyor ve yüz ölçümü olarak da onu. fakat su kaynakları küresel su kaynakları %1'inden azmış Dolayısıyla da giderek bu küresel iklim değişikliğinin sonucunda Arap dünyasının muazzam bir su problemine gireceği, bunun da tabii elbette başka sonuçları olacağını, savaş, şiddet, yıkım, önemli bir uyarı var. Vaktimiz yok bugün ama daha sonra evet. Ama belki girebiliriz. Bahsedebiliriz, Birleşmiş Milletler raporundan bahsedebiliriz. Türkiye Gazetesi bugün manşetten vermiş iki ilginç bir haber bu. Ve Osman Sarıları'nın haberi. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Örgütleri'nin raporlarına göre 60 ülkede 490'dan fazla grubun müdahil olduğu kanlı bir mücadele sürüyormuş. Yani baktığınız zaman bu ülkelere mesela, Afrika kıtasına bakalım sadece. Tunus, Cezayir, Mali, Nijerya, Kongo, Kenya, Sudan, Somali, Yemen, Eritre, Mısır gibi su sorunlarının zaten hat safhada olduğu ülkelerden bahsediliyor. Ya bunlarda kanlı çalışmalar var ya da karışıklık var. Bir diğer taraftan Asya'ya baktığınız zaman Afganistan, Pakistan Mayan var, Tayland gibi iklim değişikliğinden en fazla nasibini alan ülkelerden bahsediliyor bu rapor içerisinde. Avrupa'da göçmen sorununun olduğundan bahsedilen Fransa'da gene böyle bir karışıklığın olduğundan bahsediliyor. Ve özetle de şunu söylemek lazım. Kimi toprak için savaşırken kimi de demokrasi talebiyle yönetime isyan ediyormuş. Son olarak Arap Arapbaharı olarak başlayan e, özgürlük hareketleri Asya, Avrupa'yı da sarmış Ukrayna, Ermenistan, Tayland'da yüz binlerce kişi hükümet karşıtı isyanlarla hareketi başlatmış durumdalarmış. Tabii bu şeyi koy herhalde. <gülüyor> Türkiye yok. Yok mu? <gülüyor> Türkiye yok. Aa, evet. atlamışlar mı? herhalde. Türkiye gazetesinde Türkiye yok. Gezi Atlas masallar bile karışıklık denilen şey bu dersaneler şey üzerinden bile görebilmek mümkün de polemiğin görebilmek mümkün de. o anlamda değil. Ha, o anlamda değil Hayat mi tamam şeyler. Peki şimdi dünyada onlara da geçeceğiz birazdan geçeceğiz yani bugünün iki tane çok önemli e, haberi var bir tanesi dünyadaki büyük e, çalkantılar yani Ukrayna'da var bayağı hükümet binalarını ele geçiriyorlar haftalarca gösterilerden sonra poliste e, duruyor ortada ve şehir merkezinde e, ele geçirilmiş durumda yüz binlerce kişiler göstericiler var bunlardan bahsedeceğiz yani yaşananlar darbe özellikleri taşıyor demiş Ukrayna Başbakanı da e, Dozer görünce darbe diyen çok oluyor polisin karşısında ee, Ukrayna belki Putin'in açıklaması ne olmuş Ukrayna için kökü dışarıda cereyanlar demiş. Oo, bu Bunu bu, mu demiş? Evet. İlk bu, defa diyorum böyle bir bir devlet başkanı bunu nasıl diyebilir? Evet bu olayla ülke dışından yönlendirilmek isteniyor. Bazı bazı, bazı <gülüyor> lobiler. Direkt Bu sefer ne Avrupa Birliği lobisi mi? Faiz lobisi oralarda günah olmadığı için <gülüyor> Belirtmemiş. Fakat ee, polisin sert müdahalesi var mı? Çok büyük bir Polisin çatantı. sert müdahalesi mi var? Hı? Yani Kiev'in gezisi deniliyor fakat buradaki polisin tutumuyla mesela Yeni Şafak Gazetesi'nin sür manşetinde Kiev gezisi deniliyor. Ee, fakat buradaki polisin tutumuyla Türkiye'deki polisin tutumunu karşılaştırdığınız zaman Gezi Parkı olaylarıyla Kiev'deki gerçekleşen eylemlerle çok bariz bir fark bulabiliyorsunuz. Burada göstericiler saldırıyor, polis duruyor. Evet evet. Aynen, Türkiye'de yani. farklı bir manzara vardı galiba. Şeyde Yani Kiev'deki B durumda B böyleydi. BBC Türkçe'de de şey verilmiş. Yani polis sert müdahale etti diyor ama 100 ila 500 bin gösterici var. Değişiyor sayıları. Ve polisin göz yaşartıcı gaz cop ve ses bombasıyla müdahalesiyle yer yer püskürtüldü. Ama yer yerde ki polisi mesela yaklaşık 100 polisini yaralandığını söylemiş. Onlarca göstericinin yanı sıra ve çok ilginç yani hakikaten bütün bazı parlamento binalarına filan da belediye binalarını bağımsızlık meydanını ele geçirmişler geceyi orada geçiriyorlar ve Yanukovic'i istifaya zorluyorlar Tüm ülke ayaklanmalı diyor. Göstericiler ki bizimdir sloganları atıp binanın penceresine yani belediye binasını işgal ediyorlar. Lenin heykellerini yıkıyorlar. Ukrayna bayrağı açıyorlar. Bir de Vitalik Klitschko var. Eski dünya boks şampiyonu ve çok popüler bir lider, muhalif liderlerden biri göstericilere sakın vazgeçmeyin mesajı vermiş. Tüm ülke çapında herkesi harekete geçirmeli ve bu girişimi kaybetmemeliyiz demiş. Evet yani buna daha devam edelim. Bütün dünyada ayaklanmalar var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bugün zaten kısıtlı sürede çalışıyoruz. Tayland'da var. Arjantin'de Monsanto şirketini, kimya şirketini büyük protestolar var. Yani Güney Amerika ülkelerinden. Ve tabi Kanada'da e, yerlilerin büyük ayaklanması var. Kendi topraklarını canları pahasına savunmaya karar veriyorlar. Çünkü Kanada'da iki metrenin arazinin arazi satın aldığın zaman Kanada'da arazin var mı? Yeni sattım. Arsa filan alırsan iki metreden sonrası senin değil altından sonrası. O devletin maden Gökcüğü çıkarsa peki. O belli değil hı. ama eğer bir maden falan çıkacak durumu olursa sen oradan çekin ben gelip alıyorum diyor. en böyleydi. 2 e metrenin altını mesela büyük bir maden çıktı evin altına oyacaklar hı hı. o, o şantiyenin üzerinde mi yaşamak zorunda kalacaksınız? Yok sen kendinle başka bir ev oh, yapacaksın. Satmış. Neyse Tayland'da Böyle... devam edelim. Tayland Tayland'da polis barikatları kaldırıyormuş kesin bilgi olduğu söyleniyor göstericilerin hedef alacakları söylendiği emniyet binaları önündeki barikatlar kaldırılmış. Polisin bu adamı çatışmaların dinmesine yönelik bir adım olarak değerlendirilmiş. Bildiğiniz üzere Tayland'da askeri kışlalar ve bakanlıklar olmak üzere birçok devlet kurumunun e, işgal edildiğinden bahsediliyordu. Tayland Başbakanı da göstericilerin istifa çağrısını anayasaya aykırı bulduğu gerekçesiyle reddetmişti ve e, istifayı bırakmayacağını e, istifaya hiç istifa etmeyeceğini söylemişti özür dilerim ama müzakereye açık olduğunu da bir yandan da dile getirmişti. şimdi ee, devam ediyormuş bu gösteriler yani binlerce kişi hatta on binlerden de bahsedilebilir 2010'dan bu yana görülen en büyük siyasi kriz dört kişi öldü aslında ve dört devam ediyor oldu, evet. Arjantin'de de çok Oldukça şiddetli bir çok şekilde devam ediyor büyük yani e, mesela Baya glifosat maddesinin kullanılmasına, yani ayrık otu öldürücüsü filan birdenbire Malvinas, Argentinas diye bir yerde Kordova'da yoksul kesimler tamamen Arjantin bir tarım aslında büyük ölçüde tarıma da dayanan önemli bir tarım ülkesi reddediyorlar. Ve artık yani Monsanto bir şey yani şimdiye kadar direnmişler ama bir de tohum binası, tohum silo binası çıkmaya başlayınca biyoteknoloji devi şirketi Monsanto e, basta demişler yeter artık baya ayağa kalkmışlar işte Roundup markalı şeylerden bahsediliyor dünyanın en büyük Transgenik ısırını yapan şirket tohumları filan yoksul komünateler perişan olmak durumda. Çok ayrıntılı ve uzun bir haber ama büyük bir mücadele var. Ve Latin Amerika'da yeni şimdi gazeteler grubu, bağımsız gazeteler, medya grupları oluşuyor. Onlardan bir tanesinden almış haberi. Monsanto aslında 1996'da. Diğer Amerika. 1996'da ülkeyi işgal etmeye başlamıştı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu iklim felaketleri yüzünden ülkede ekilecek toprak kalmadığı için, kendilerine dahil olduğu bu topraklar kalmadığı için bütün gözlerini Latin Amerika'ya çevirmişlerdi. 1996'dan beri de e, soya bitki sekerek e, ortadan tabiri caizse tam olarak e, toprağı yemişlerdi diyelim e, radyo ve televizyon kuruluna fazla yaklaşmadan. Tarımsal alanlarda kullanılan yine bu şirketin ürettiği ve pazarladığı böcek ilaçları da yine aynı şekilde bu biyoçeşitliliği mahvetmekteydi Arjantin'de. Bir deney olarak kullanılıyor. Denek olarak kullanıyorlardı Arjantin'de. İnsanların isyan etmesi belki Bundan, de geç bile kalmış. E, tabii tabii çok geç aslında. Fakat e, şeyde Kızılderililerin ya da yerlilerin isyanıysa 500 yıl geriden 500 yıl sonra başladı. Kanada'da ve Kuzey Amerika'da. elsip Pog kabilesi... ...First Nation diyorlar onlar işte... ...birinci uluslardan... E, ...Valla Kanada... ...Ottawa'daki Kanada Parlamento binasını da... E, ...hani kuşatmışlar demeyeyim ama... ...onun önünde gösteri yapıyorlar ve... ...ne toprak ne su hiçbir şey kalmadı... ...bu fracking denen... E, ...haştag'ı ne biliyor musun... ...kullandıkları... ...Shutdown Canada... ...kapat Kanada'yı... ...kapat evet, yatsın diye... Kullanıyorlar ve çok ablukaya alıyorlar yolları filan. Çünkü bütün son fosil yakıt endüstrisiyle onu destekleyen Kanada'nın kraliyet atlı polisiyle bir tane böyle kızıl deliller var yerliler var fakat büyük bir dayanışmada dünyanın dört bir tarafından da gelmeye başlamış. Mesela foto balama yapıyorlarmış. Ne demek bilmiyorum bunu bunu bana yayından önce söyleseydiniz bu kadar melun melun bakmazdım size. Foto bombalama. Melul melul. Evet. <gülüyor> Foto bombalama evet. Breakfast television varmış Toronto'da. Harper'dan bir münakat filan yapılıyormuş. Foto bombalama denen eylemi gel yapmışlar. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Fakat e, tam anlamıyla el Pogdog kıyafetler kabilesi meseleye başladı. Şimdi şöyle şeyler çünkü 20 metre şirketin çalıştığı yerden 20 metreden fazla yaklaşamıyorsun. Kamyonlarının da önüne ve arkasına 250 metreden fazla yakına trafikte genelmiş. de dahil mi? Her şey. Trafikte giderken 250 metrelik yol mesafesi mi varmış? Koyuyorlarmış. Buna da itiraz ediyorlar. Yani... Fakat din dinlememeleri ve sosyal medya üzerinden tweet üzerinden filan da büyük bir dayanışma var. Ve mesela İsveç'ten de filan gelmişler. Yani sizin e, mesela İsveç'ten demişler ki biz sizi destekliyoruz. Yani Spoktok kabilesini. Fakat e, sizin ruhunuz bize e, umut ve şey veriyor demişler. İsveç'ten düşün. Ve aynı mücadele farklı muharebeler veriyoruz demişti. Peki Kanada'nın gündemi ne biliyor musunuz? Fracking. Kanada'nın gündeminden bahsediyorum. Ha Kanada hükümetinin gündemi. Hükümetin gündemi değil Kanada'daki insanların gündemi. Televizyon izleyen insanların gündemi. Neymiş? Ee, Kanadalı ünlü komedyen Gavin McInnes bebeğiyle yaptığı güreşi kameraya çekmiş. Ve ardından Kanada toplumu ikiye bölünmüş. Kim kazanmış? İşte ben videoyu izlemediğim için tam olarak bilmiyorum. Bazı görüntüleri, bazı görüntüleri e, iğrenç olarak bulmuş. Çocuğa karşı yapılan bir eziyet olarak görmüş. Diğeri de çok komik olarak bulmuş. Şimdi harıl harıl bu tartışılıyormuş Kanada'da. Eziyetçilerle. <gülüyor> Biz de Türkiye'de bunları bilenler tartışıyoruz. İğrençler Evet. Belki. Bana evet. birçok eğlenceli haberi var İsrail'in deniz ablukasını protesto etmek isteyen Aktivistler teknelerle denize açılmış. Çünkü orada da tam bir işgal ve abluka uyguluyor. İsrail altı milin ötesinde açılmasına izin vermiyor Filistinlerin denize. Dolayısıyla da ne balık tutabiliyorlar ne de deniz ürünlerini. İşte böyle denize bunu ablukayı içe bir şey olmuş. Aralarında yabancılarında bulunduğu balıkçı tekneleriyle bir peylem. Bir de Avustralya'da ilginç bir şey var. Avustralya'nın casusluk teşkilatı istihbarat teşkilatı bilgilerini Amerika İngiltere, Britanya Yeni Zelanda ve Kanada ile paylaşıyorlarmış. Beş göz deniyor bunlara. Beş zengin ülke tamamen özel hayatı sıfırlamış durumdalar Avustralya'da yeni ABD hükümeti de ve ülkenin Orwell e, Orwell takılmaya başlamışlar artık. Hayatının hayatın vatandaşların hayatı tamamen gizli servisin denetimine kalmış. Evet Avustralya'da da rugby tartışılıyor. Biz Öyle. bunları burada tartışırken ama şunları da söylemek lazım. Bir ekleme yapmak gerekebilir. İsrail'in bir yandan kuşatması sürerken, daha doğrusu Gazze üzerindeki kuşatması sürerken Ülkenin toprakları içerisinde bulunan gerçek yerlilerini de bölgeden atmak için çabaları da sürüyor. Haziran ayında yasalaşan plana göre Negev'de, Negev çölünde yaşayan 36 bin bedevi tehcir edilecekmiş. Arapların burada %30'luk nüfus yüzde %1'e düşecekmiş bu oran, e, bu şekilde bu tehcir gerçekleştiği takdirde. Ama Binlerce dönüm de el konulacakmış. İsrail'in ırkçılık politikasından bahsediyoruz. Farklı bir isim kullanmamız lazım galiba buna. Evet şimdi bu e, Britanya'nın en önemli konusu da gene böyle komedyenler filandır herhalde de e, fakat orada da e, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tek bir pazar kurulması anlaşmasına gidiliyor ve devletlerin herhangi bir düzenlemesi, regülasyonunda e, o zaman dava edilecek. Yani şey bütünüyle e, ulusal egemenlik, yani bütün kanunların üstüne, vatandaş haklarının e, üstüne gelen ve parlamentoyu da tamamen lüzumsuz hale getiren bir şey var. Yatırımcının korunması gerekiyor sadece. Böyle bir mücadele var ve parlamento uykuya dalmış gibi görünüyor diye yazılar ve eleştiriler var. İngiltere'nin gündemi, İngiltere gündemi daha çok Çin üzerinden gidiyor. David Cameron Çin'de ve zigzaglı bir yol çözüyormuş. İngiltere'deki gazetelerde ve dergilerde şimdi bunlardan bahsediliyor. Evet, biz paralel gündemiz diyoruz. Peki Türkiye'ye şimdi ara vereceğiz ve oradan sonra Türkiye'ye geleceğiz. İki tane çok önemli konu var. Gerçekten önemli. Bir tanesi Mahkeme heyetinin etem sarı davasında mahkemenin uy uykuya daldı, sonra da çekildiği Davadan çekildiği ya bir bir dizi gariplik var. Perukla ifade veren sanık polis de eylemcileri suçlamış. Önce uyudu sonra çekildi diyor. Bazı e, Yani polisin şöyle yazıdeler. bir özelliği var ondan bahsederiz işte. E, e, silah atıldığı zamana kadarki olayların hepsini net bir şekilde hatırlıyor ama ardından yaptığı hiçbir şey hatırlamıyor. Bu şekilde ifadeler var. Bir bölünme var yani. Evet, mahkemede bundan sıkılmış olsa gerek ki savcı ayrı, e, yargıçlar ayrı uyumuş. Düpedüz uyumuşlar sonra da davadan çekilmişler. Ona bakarız. Bir ikincisi e, şey kavgası da devam ediyor tabi. Dershaneler kavgası Dershaneler devam ediyor mu 2015'e kadar Sürcü'ye benziyor bu kavga. Ama onun ötesinde Arınç'tan da tehdit gelmiş. Yani tarafı bu yayınlar yapan taraf gazetesini ve yayınların altında imzası olan gazeteci Mehmet Baransu'yu tehdit etmiş ve şey demiş... MGK kararını yayınlayan biri ceza sorumluluğuyla karşı karşıya gelebilir. Bunu savcılarımız düşünsün diyerek yargıya talimat vermiş. Burada suç işledi diyor Taraf gazetesi de Baya ilginç bir, çok önemli bir kavga da var. Ona da geçeceğiz. Evet, ufak arayı vermeden önce bir düzeltme yapmama, daha doğrusu bir ekleme yapmama da izin verin. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Taksim'deki yayalaştırma projesinin açılışını yapmadığını söyledim. Ama yapmacanın anlamına gelmiyormuş bu. Dinleyicimiz Turan Bey, e, hatırlattılar Turan Tayyar. Zira 2009'da biten Beylerbeyi Tüneli projesinin açılışını 2011'de yapıldığını görmüş kendisi. Önümüzdeki günlerde belki açılışını görebiliriz. Böyle şırıl şırıl yağmurlar, yağmurlar yağarken sandalla beraber geliyor ve yayalaştırma projesinin açılışı o, için kurdeliği kesiyor mesela Başbakan Erdoğan. Sandal, Kötü olmaz mı? sandal yanlış. Gondor. Açık gazte Evet Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Şimdi Türkiye'deki iki büyük olaydan bahsedelim. Bir tanesi bayağı gezi e, direnişi, e, gezi olayları diye nitelendirilen çalkantılar sırasında e, polis kurşunuyla öldürüldüğü tespit edilen Ethem Sarı Sülük davasına devam ediliyor ve çok son derece garip bazı şeyler oluyor. Yani, Nerede okudunuz bunu? Hangi gazetede okudunuz? Birçok e, bir gazetede yok çünkü. Evet. Baz, yani Garip şeylerden biri de o bazı gazetelerde buna son derece önemli saydığımız normal olarak da her yerde öyle sayılması gerekir diye düşündüğümüz bir dava bu. Yani ee, neredeyse Türkiye'de büyük bir kısmı Türkiye'nin büyük bir kısmının gözlerinin çevrildiği bir davadan bahsediyoruz. İster destekçisi olsun Evet Ankara, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Ama gazetelerde bulabilmek mümkün değil. Evet yani bazı gazetelerde sıfır verilmiş. Yani şimdi olay nedir önce onu söyleyelim. Yani Ethem Sarısuyuk davasında bir dizi gariplik yaşanıyor diye. Önce uyudu sonra çekildi diye bir illüstrasyonla da vermiş. Yani resmen savcının ve hakimin kaykılıp uyudu kolunun düştüğü filan gibi manzaralar var. İnsanın inanmakta güçlük çektiği bir şey yani çok genç bir insanın öldürüldüğü ve polisin de suçlandığı. suçlanan polisin de şeyleri, göstericileri suçladı. Taş Ölme sebep olan şey bana taş atanlar ve saldıranlar demiş. Peruk takma ve bıyıkla gelme tarihinde gelip gelmediğine tespitine ilişkin avukatların talebi olduğu konusunda bunun Şanlıurfa'daki görevlerce tespit edilip mahkemeye bildirilmesini talep etmiş Cumhuriyet Savcısı Şahin. Mahkeme evet. heyeti talebi reddine karar vermiş ama ondan sonra olaylar çıkmış. Evet Yani adalet uykuda diye vermiş mesela Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetten. Ethem Sarı Sülük davasını önemsiz bulmuşlar ki yargıcın da savcının da içi geçti diyor. Yani Gezi direnişi sırasında eylemci Sarı Sülük'ü öldürdüğü Öldürme iddiasıyla dava edilen polis Ahmet Şahbaz'ın davasında karar sanki önceden belirlenmiş gibi dava ile ilgilenmeyen savcı uykuya teslim oldu. Öyle kendinden geçti ki bir ara kolunun aşağı düşmesi nedeniyle başı heyet kürsüsünün üzerine geldi. Yani hakikaten e, söylenecek bir şey yok. Duruşma sırasında yargıçların da zaman zaman savcıya eşlik ederek uyuduğu görüldü. Sonradan sanık polis telekonferans yoluyla bağlandığı duruşmada heyetin karşısına yine peruk takma, büyük kaş ve gözlükle geçti. Ya bu telekonferans yoluyla bağlanma olayı hani sadece gelemeyecek kadar yaşlı olanlarda ve hastalığı olanlardaydı. Ne oldu bu iki kişi gelemeyecek kadar hasta ya da şey mi var? Bir hastalığı mı var? Ya yani da bir yaşlılığı mı var da biz bilmiyoruz. Bir de sanık nerede filan diye de sormuş. Büyük bir skandale bence. İmza atmıştı yani küçük ama çok büyük yankıları olabilecek bir skandale. Neyse, mahkeme heyeti çapraz sorgu sırasında da sanığa tek bir soru bile sormamış. E, tepkiler artınca da davadan çekilme kararı almış. Ali Can Sinan Tartanoğlu ile birlikte imzaladı. Sanık da televizyondan, nerede olduğu bilinmeyen sanık da mahkeme salonuna televizyondan, bu ekran karşısından... ...olay sırasında kanunun bana tanıdığı silah kullanma etkisinin doğduğu kanaatindeyim demiş... Ethem sarı sülün hayatını kaybettiği için üzgün olduğunu söylemiş. Orasını hatırlıyormuş. Bakın hayatını kaybettiğini hatırlıyormuş. Ben olaydan sonra hiçbir şey hatırlamadığını zannediyordum kendisini. Maktül'ün ölümünde benim en ufak bir kusurum ve hatam yoktur demiş. Bu peruklu bıyıklı tak, asman, evet. asman, Ahmet Şahbaz adındaki polis. Takma sakal, asma bıyık, polisler Maktül'ün ölümüne sebebiyet verenler havaya ateş ederken bana taş atanlar ve saldıranlardır. Şoke edici bir... Koşarak geliyor. Evet. Silahını çekiyor. Ateş Ama ediyor. ediyor. Elinin bileği kırılıyor. Bileğin kırmak dediğimde şey... E, doğrudan açı, fiziksel açı. Açısını alıyor. Ve ondan sonra geldiği gibi geriye kaçıyor tekrardan. Kendisini savunmuş oluyor. Verdiği ifadesine göre böyle. Bunları söylemiş ekrandan. Nerede olduğu bilinmeyen bıyıklı ve sakallı e, peruklu polis. Ahmet Şahpas. Müdahil evet. avukatlarından Murat Yılmaz mahkemeye sanığın da bulunduğu 40 polis tarafından imzalandığı söylenen bir tutanak sunarak tutanakta imzası olup olmadığını Şahbaz'dan sorulmasını istemiş. Şanlıurfa'da olması nedeniyle tutanağın gösterilememesi üzerine Yılmaz gördüğünüz gibi yargılama tıkandı demiş. Normal yani bu şekilde olması gerektiği. Evet, her şeyi normal yani burada hakikaten Bülent Ortaç gibi hatırlamamak mümkün değil. Hepsi normal. Bunların fakat bir son tuhaflığı da ekleyip bitirelim bunu. Bitirilecek gibi değil ama bu baştan sona belki Gezi. Evet Gezi parkozal de programına ederiz. devam Yalnız, en ilginç taraflarından biri bazı gazetelerde mesela Yeni Şafak gazetesinde birinci sayfadan hiç yok bu haber verilmiyor. Bu mahkeme haberi verilmiyor. duruşmanın yani, yapıldığı haberi. Ben pek şaşırmadım mesela Türkiye, Türkiye Gazet gazetesinde var mı bakalım mı? yok hayır yok ama mesela Türkiye Gazetesi'nde işte biraz önce bahsettiğim haber var. Orada da Türkiye yok. Dünya kaynıyormuş. Karışıklık, bağımsızlık hareketleri, soykırım, iç savaş, uyuşturucu trafiği, halk hareketleri, nükleer krizler patlak veriyor. Bütün, bütün ülkelerden neredeyse çeşitli renklere bulanmışlar. Ee, harita üzerinde bu olaylara karışanlar. Ama Türkiye pak bir şekilde bembeyaz dünya haritası üzerinde bulunmaya devam ediyormuş. Türkiye gazetesinde Türkiye'nin durumu böyle. Evet. Zaman gazetesinde de yok. Birinci sayfada görmedim. Bunu Belki atlamış olur diye bakıyorum ama yok. Cumhuriyet biraz önce söylediğim gibi manşetten vermiş. Taraf gazetesinde var. Vatan gazetesinde bakıyorum. Bir garip dava diye verilmiş evet ve tuhaf fotoğrafları da. Uyuyan savcı fotoğrafı Twitter'ı salladı filan diye de verilmiş. Polisin gayet tehditkar, peruklu bıyıklı sakalları resmi var. Sakalları. fotoğraf var. Başka bir fotoğraf yoktu zaten Hı. polisin. Ya da herhangi bir şekilde davaya dair. Milliyet gazetesi mahkeme pes etti diye vermiş. Bu da yani başlı başına mini skandaldir. Hem uyuyan savcının hem de fotoğrafıyla Neden beraber. çekildiği de bilinmiyor. İşin garip tarafı evet. bu. Yani mahkemeyi de çekiliyor evet. ama neden çekiliyor bilmiyorum. Açıklaması yok evet açıklaması hey çekildi diyor. Korkutucu olsa zaten. Yine bazı büyük demiş Hürriyet gazetesinde var. Sabahta yok görebildiğim kadarıyla hiç yok. Evet. Haber Türk'te hiç yok. Ee, akşam gazetesinde hiç yok. Bir günde var Ayşet'ten var Adalet çok güzel uyuyordu Uyandırmaya kıyamadık demiş Sol gazetesi mahkeme çekindi Diyor Çekindi değil de çekindi oyun yapmış. Star gazetesinde de yok Mısır'daki cuntayı protesto eylemlerinden bahseden haberi bulabilmek Mümkün cunta karşıtı slogan atan Öğrencilerin hesap sorulması gerektiğine dair Ölen insanların hesap sorulmasına dair Attığı sloganlar Star gazetesinde mevcut. Evet. Yani burada dört büyük kuvvetten bahsediyoruz. Erkten bahsediyoruz. Yürütme. Yürütmeden bahsettik biraz. Evet. Yasamadan da biraz bahsettik. Ama asıl yargı ve dördüncü kuvvet, dördüncü erk medyanın durumu da yürekler acısı bir Görünüm sergiliyor diyebiliriz. Hey, yasamaya daha gelmedik. Yasamaya gelelim istiyorsanız. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yaptığı bir açıklama vardı. Onu gördünüz müdün? O yasama değil ki. Yürütme. Yürütme mi? Adalet Bakanı yürütme değil mi? Ben me mebus olarak düşünmüştüm kendisini aynı zamanda verdiği şeydir. Ama ayırmak lazım. Kuvvetler ayrımı var. Kuvvetler ayrımı var değil mi? Bu bakan. O zaman vermeyelim bu haberi tamam. Yok yok, yok vermeyelim. <gülüyor> ne demiş? Kendisi arıyoruz insanları çıplak çıplak ama utandırmadan arıyoruz demiş. Nasıl oluyormuş o? Detaylarından bahsetmemiş. Utanma duygusunu ihlal etmeden insanları soyup eğiliniz. Tenasül organlarınızı açınız. Ondan sonra öksürünüz şeklinde talimatlardan bahsetmemiş. Ama Gezi Park eylemleri sırasında bu tip uygulamaların ne kadar sıklıkla yapıldığını, hatta bunun öncesinde de yapıldığını fakat bu kadar görünür olmadığından bahsetmiştik. Ee, bu olaylar sonrasında kendisine bir soru sorulmuş. Bu evet, soru önergesini... Bu, doğru, yasama. Bu yasamaya girdi şimdi. Oldu mu şimdi? Evet, oldu. Oldu mu şimdi? Şimdi oturttuk. Çünkü soru sormuşlar. Evet. Tunceli Milletvekili dururken... Millet Halk Hüseyin Aygün durup dururken konuşmamış. İşte. Hükümet icraat edememiş <gülüyor> yani. cezaevlerindeki çıplak aramalara ilişkin soru önergesini şöyle cevaplamış. Çıplak arama olarak tabir edilen arama çeşidinin bu aramanın hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarenin bulunması emarelerin demiş ama o Türkçeyi düzelttim ben, emare çoğul zaten işaretlerin bulunması ve kurum müdürünün uygun görmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde anılan mevzuatta belirtilen usule göre ve hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmış İşte bu utanma Anlaşıldı. duygusunu e, utanma duyg neydi utanma duygusunu? Utanma Anlamamışsın işte. Utanma duygusunu ihlal etmeyecek Hı. şekilde yapıldı. Anladım. Soruyorlar mıdır acaba utanma duygunuz ihlal oldu mu diye. Çırılçıplak bir vatandaş aranıyor polisler tarafından. Üniformalı polisler tarafından. Ardından soruyorlar mı acaba utandınız mı utanmadınız mı diye. Hatta sormaları da ayrı bir dert tabii ki bunun da. Kime sorsak bu tip oluşumlarda. bu Hükümlüğü tip... bilmem ama. Benim utanma duygum ihlal edildi bu açıklama karşısında geçiyorum. Evet, fazla durmayalım Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Ağustos ayında alınacak isimleri de yazarak verdiği öğretim üyesi alımı ilanında bir skandaldı o. Bu da e, akademiyeye akademiye geçtik şimdi. Rektörün istifa ettiği olay sonrası listedeki ismin, iki ismin göreve başladığı da ortaya çıkmış. Alsayış, Berkem. Rektör gitmiş Şeyler geri gelmiş. Utanma duygusu ihlali yanılmadan. olmadan. Olmadan evet. evet. Bu arada Sadullah Ergin de memleketi Hatay'dan belediye başkan Adaya adayı olmuş. Yaşasın. Yani ne olacak? Adalet Bakanı. Oradan, oraya taşıyacağız biz de gidip oy veriyoruz. Eğer Hatay'da arayacaksak adaleti biraz çok uğraşmamız gerekebilir. Hatay civarında arayacaksak adaleti. Ahmet Atakan'ın soruşturması hala sürüyor bildiğim kadarıyla. Evet, az dar zamanımız var. Burada kalalım ve hemen şeye geçelim. Şimdi bir başka bir tuhaf duruma, son derece tuhaf duruma. Bu Türkiye'nin en önemli olaylarından biri. Bir kere o dersane kavgası yani hizmet hareketi diyen kendisine de Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili günlerden beri taraf gazetesinin belgeleriyle yaptığı ve hükümetin de gerek sözcüleri gerek milletvekilleri ve danışmanlarıyla çok zor durumda kaldığı birbiri ardından her söyleneni bir kez daha düzeltmek ya da düzeltememek durumunda kaldıkları bir durum vardı. Yani günlerdir devam ediyor yok hükmünde hiç uygulanmadı dediği irticaya karşı mücadele kararları Bizzat Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçel'in imzasıyla uygulandığı ortaya çıkmıştı. İşte Başbakanlığa bağlı kuruluştan 12 sayfalık fişleme raporu çıkmıştı. Derken cemaat dershanelerine irticacı fişlemesi iyice ortaya çıkmıştı. Ve 2010 Aralık 2004'te alınan kararın 2010'a kadar devam eden belgeleri yayınlanmıştı cemaatin okul ve dershaneleri kurum kodu kurumun adıyla filan fişlenmişti. Derken hükümete ters düşen cemaatlerin fişlendiği 2013'ün ortalarına kadar gelinmişti. Yani bu içinde bulunduğumuz seneye kadar. işte Kimin konferansında kimin dinlendiğine kadar. Şimdi Bakanlar Kurulu'ndan sonra soruları yanıtlamış Bülent Arınç hükümet sözcüsü ve Meclika kararını yayınlayan biri <gülüyor> ceza sorumluluğuyla karşı karşıya gelebilir. Bunu savcılarımız düşünsün diyerek yargıya talimat verdi diyor sürmanşetten bugünkü taraf ve suç işledi diyor. Hukukçulara dayanarak asıl biz vatandaşını fişleyenler ve halkın haber alma hakkını engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Paniklediler tarafı susturmaya çalışıyorlar diyor. Baransu kum torbası değil diyor. Şimdi yeni belgeler getirecek olanlar varsa bu sözümün karşısına bir şey koymaları lazım. Diyerek tarafı açıkça tehdit eden hükümet sözcüsü Arınç şöyle susturmaya çalışmış. Bir gazete ya da bu konularda mahir olduğunu bildiğimiz bir gazeteci. Bir de laf dokundurmuş. MGK toplantısının kararını yayınladı. Bu kanunen mümkün değil. Cezası var demiş. Ve fişlemelere de cevap yok. Arınç sorudan kaçtı diyor. Tarafın fişlemelerin 2013 yılında da sürdüğüne ilişkin haberini soran gazeteciye TKK'nın yani Başbakanlığa bağlı kuruluşun 2010 yılında kaldırıldığını söylemiş Arınç. 2011-13 arasındaki fişlemelerle ilgili o zaman ne diyorsunuz deyince ısrarlı soruları Cevap vermeden geçiştirmiş, yedi buçuk saat görüşmüş, en uzun toplantılarından birini yapmış. Kümet başbakan bir açıklama yokmuş. Evet. Yani 2015'e kadar sürecimden bahsediliyor bu ıı, tartışmanın. Eğer sıkıldıysanız ben, canınız biraz daha sıkılacak. Ben, Eğleniyorsanız biraz daha eğleneceksiniz. Bence sürmez. Sürmez mi? Evet. Bugün Mehmet Baransu da zaten Taraf Gazetesi'nde reklam yapmak gibi olacak ama çatışmayı anlama rehberi vermiş. Oh iyi. Cebimizde taşıyalım gazete okurken lazım olabilir. Evet. Bugünlere nasıl gelindiği oradan başlayarak görülebilir. İşte çatışmanın madde madde nedenleri ve kronolojisi demiş. İlginç. Böyle bir durum var. Evet. Çok az vaktimiz kaldı. Çevah bağlanacağız ama çok ufak bir haberim var. Onu da vermek gerekebilir. Bugünkü Radikal Gazetesi'nden Ömer Erbil'in haberi bu. Antik Skepsis kentinin tam karşısına maden ocağı açılmasında bilir kişi maden ocağı hem tarihi bölgede hem de şu anda yaşayan insanların hayatını tehdit edebilecek bir duruma konuma sahiptir demiş. Bu şekilde karşı çıkmış bu kişiye bilir kişi ad üstünde bilir kişi. Valilikten köylüler, köylüler de bu bilirkişinin raporuyla beraber, bilirkişinin söyledikleriyle beraber valiye gitmiş. Valide köylülere yanıt vermiş. Abartmayın. Böyle yaklaşımlarla bir yere varılamaz demiş. Troya krallarının yönettiği bir şehirden bahsediyoruz. Patlayıcılarla patlatıla patlatıla aşağıya doğru indiriliyor madenleri. Köy heyelan ve sel tehditi altındaymış vali gitmiş köylüler korku korka. Onlar da abartmayın canım. Böyle yaklaşımlarla bir yere varamazsınız. Ülkemiz gelişmesin mecheptinde bazı şeyler de bulunmuş bu. Ülkemiz gelişmesin kısmını ben ekliyorum. Utanç durum bu. Aslında Türkiye'nin ihlal edildi mi peki? Utanç duyguları hep birlikte ihlal ediliyor. Bu konuları okudukça ve gördükçe Türkiye'nin dört bir tarafında oluyor bunlar. Mesela 40'lar ilinde yapılacak mi? olan bir de altın madeni var aynı şekilde. Bu konuyu da daha detaylı bir şekilde öğrenmek şimdi için konuşacağız. şimdi konuşacağız. Şimdi konuşacağız evet. Ama ona geçmeden de hemen şeyi söylüyorum. Bugün saat 10'da, yani bir saat sonra Çağlayan Adliyesi C kapısında buluşuluyor. Hrant'ın, Hrant, Hrant Dink'in davası yeniden görülüyor. Ve Çağlayan Adliyesi kapısı, C kapısındayız diyor Hrant'ın arkadaşları. Ve katilleri de, zanlıları da iyi bilirsiniz diyorlar. Her şeyi iyi bildiğiniz gibi Hrant'ın gerçek katillerini de iyi biliyorsunuz. Çoğunu tanıyorsunuz, devleti birlikte yönetiyorsunuz ve perdeyi kaldırmıyor, tetiğin arkasındaki elleri korumaya devam ediyorsunuz. Sahneye koyduğunuz müsamerenin ikinci perdesi Çağlayan adresinde devam ediyor. Biz yine orada olacağız, gerçek katiller yargı önüne çıksın diyeceğiz diyorlar. Yani bir saat sonra Çağlayan adliyesi önünde buluşuluyor. Rant'ın arkadaşları imzalı bir çağrı verdi. Evet. evet şimdi altın madeni. Metrekli. Şey hava bağlanıyoruz. Bülent Koçar, avukat Bülent Koçar'ı ve 40 TL'nin yapılacak olan altın madenleri üzerine konuşacağız. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Bülent Bey. Günaydın. Merhaba Bülent Bey, günaydın. Merhabalar, günaydın. Kırklar elinde ee, bir altın madeni, öyle mi? Evet, önce bir düzeltme yapayım. Adım e, avukat Bülent Kaçar. Ha, azur, ee, kusurumuza bakmayın. <gülüyor> hiç önemli değil, hiç önemli değil. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarındanım. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısıyım. E, Trakya'da birlik gerçekleşiyor. Kırklareli'de Dereköy'de İspanyolların <gülüyor> tam göbeğinde Kırklareli'ye su içme suyu ve sulama suyu temin eden Armağan barajının dibinde maalesef patlatmalı bir altın madeni madeni kuruluyor ve bu konuda da 9 Aralık'ta pardon 9 Ekim'de Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ee, bu kadar devasa, e, yıkıcı etkileri olacak, e, bir ekosistem olan trakeyi bizce mahvedecek, yaşamı bitirme noktasına getirecek altın madenine çet gerekli değildir kararı vermiştir. Bu idari olarak ve hukuksa olarak bir skandaldır. Çünkü idare mahkemelerinin, Danıştay'ın onca kararına rağmen, bu tür kararları iptal eden e, yargı kararlarına rağmen, Hukukun üstünlüğü, üstünlüğü ikisi hala hayata geçmemekte ve bu tür yatırımların önü açılması için de işlemlerin hızlı da yürümesi için de bu tür kararlar verilmektedir. Kırkta halkı bu konuda duyarlı. Dün STK'lar e, Kırkta evli belediye başkanı Avukat Cavit Çağlayan başkanlığında toplandılar. Hızlı bir şekilde hukuksa olarak sürece müdahale etmek istiyorlar. Çünkü önlerinde sadece bir hafta var. Kırtel'de bu konuda Dayko Vezirat Mühendisler Odası cumartesi bir panel de yaptı. Ee, Doğan Kantarcı hoca da konuşma yaptı. Ee, Valla endişe içinde insanlar. Çünkü e, aynı zamanda İstanbul'da da su sağlayan bir bölge biliyorsunuz Sancalar. Evet. Ee, daha önce orada bir <gülüyor> e, taş ocağına karşı mücadele verildi. E, Dereköy'e çok yakındı 300-200 metre gibi. Fakat herhalde altın madeniyle de ıslancaları tam bitirmek istiyorlar. Evet yani bu açıdan dünyada da büyük bir patlama olduğu söyleyebilir. Gaya Vakfı diye bir vakfın bir araştırması var. Yeryüzünün her tarafında madencilik faaliyetleri hızında baş döndürücü bir patlama olmuş. Mesela e, kobalt üretiminde son 10 yıl içinde sadece %165... Demir cevherinde de %180 artış olmuş yani çıkarılma açısından. E ve yani demir içermeyen metallerin çıkarımında sadece bir yılda 2010 ile 11 arasında %50 artış. Yani en zengin maden yatakları tüketildikçe çok daha fazla arazi ve toprak tahrip ediliyor. Müthiş bir yıkım ve yağma var yani. Tabii tabii tüketim... E, tüketim için dediğiniz gibi e, her türlü e, şekilde yıkıcı üretimde yapılıyor. Fakat bizim açımızdan şöyle bir durum var. E, bun, bu gerekli değildir kararı 9 Ekim'de alınmadan birkaç ev önce e, Trakya Ergin Havuzası Çevre Düzeni Planı'nın <gülüyor> e, davasında iptal davasında Danıştay 26 maddelik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ve bu yürütmeyi durdurma Planın vizyon ve misyon maddeleriyle ilgiliydi ve bir tanesi de Trakya'daki madencilik faaliyetleriyle ilgiliydi. Diyordu ki <gülüyor> e, sen planda madencilik faaliyetlerini ayrıntılı işlememiş, bunun sonuçlarını öngörmemişsin. E, Trakya bu anlamıyla verimli birinci sınıf tarım alanlarına sahiptir, ciddi orman ekosistemlerine sahiptir. Bunları ayrıntılı işlemeden madencilik konusunda plan kararları veremezsin. Verdiklerin hukuken yetersiz. Planlama ilkeleri açısından son derece sakıncalı demişti. Buna rağmen Buna rağmen idare bu, bu karar uygulamadan, gereğini yapmadan bunu daha da buradaki hukuksuzluğu daha da katmerleştirecek bir karara da imza attı. Maalesef çevreyi korumakla görevli bakanlık Evet bu çok endişe verici. E, Bülent Bey bir süreyi doldurduk maalesef yani çok kısa bir ancak böyle spotlar halinde yapabiliyoruz bu programı. Tabii ki. Ama e, yani her zaman takip etmeye devam edeceğiz. Tabii, tabii, tabii biz, de, biz de emin olun sizler için, hepimiz için, doğa için, insanlık için buradaki altıncı filoya altıncılara biz de geçit vermeyeceğiz. Yaşamımızı terk etmeyeceğiz. Trakya'yı da, yaşamı da savunmaya devam edeceğiz. Sizlere de çok teşekkür Hı. ediyoruz Engin destekleriniz Hı. için. Çok teşekkür ederiz, Başarılar ederiz. Kolay gelsin, görüşmek Hepimize. üzere. Hepinize sağ olun. Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. açık gazete. Ahmet İnselli ufuk turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Bugün Türkiye'deki polis şiddeti üzerine bir Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinden de bir rapor ve açıklama var. Onunla girelim ve Türkiye'de medyanın da, hükümete yakın medyanın özellikle nasıl meseleye baktığını biraz konuşalım demiştik. Evet, Avrupa İnsan Hakları pardon, Avrupa Konseyi onu belirtelim. Evet, Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi. İnsan Hakları Komiseri geçen yıl değişti ve değişen yeni komiser Yanılmıyorsam Litvanyalı veya en azından o dört Baltık ülkesinden bir tanesi ama Litvanyalı yanılmıyorsam Nils Muiznieks herhalde kötü telaffuz ediyoruz ismini ama Nils Muisniyek daha önceki komiserin yaptığı Türkiye ziyaretlerinin bir devamında onun ıı, raporlarının ıı, devamında ilgi alanların devamında sunduğu rapor 26 Kasım'da ıı, Avrupa Konseyi ıı, sitesinde yayınlandı. Aynı zamanda bu rapora ıı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti makamlarının ıı, yanıtları da ıı, yapıyor, yer alıyor. Bundan önce Thomas Hamerberg'in tamam, uzun bir röportajda yapmıştım ben. Evet. Thomas Hamerberg'in yaptığı ziyaret sonrasında verdiği rapor Ekim 2011 tarihliydi. Türkiye'de Adalet Yönetimi ve İnsan Hakları'nın korunması başlık, başlıklıydı. Bu seferki rapor daha çok daha çok dil esas itibariyle iki başlıktan oluşuyor. Birincisi toplumsal olaylar bağlamında kolluk görevlilerinin davranışlarını inceliyor esas olarak. Tabi buna bağlı olarak da insan haklarının ulusal düzeyde korunması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve başlığı altında öneriler hem tespitler var hem öneriler var. Örneğin Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun kurulmuş olmasının olumlu olduğunu söylüyor. Fakat bu kurumun Paris ilkeleriyle uyumunun sağlanabilmesi için kurumun yasal dayanağının gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir metnin e, e, bu bir eşitlik kurumu tasarısı diyebileceğimiz e, bir eşitlik kurumu e, oluşturmanın da e, hükümetten bağımsız devletten bağımsız bir kurum olması gereğini belirtiyor. Ama burada esas e, kısa vadede e, üzerinde durulması gereken çok detaylı biçimde özellikle tabii 28 Mayıs 2013'te İstanbul Gezi Parkındaki protestoların pardon, protestolara polisin gösterdiği orantısız güç ve şiddet üzerine odaklanmış rapor çünkü komiser. ...Türkiye ziyaretini... ...Temmuz'un ilk haftasında yapmış... ...hani gezim e, olaylarının... E, ...sıcağı sıcağı... ...en evet... ...evet... E, ...burada... E, ...ağırlıklı olarak... E, ...bu... ...aşırı göç, güç kullanımı... E, ...göz yaşartıcı gazın... ...aşırı ve yanlış biçimde kullanılması göz yaşatıcı gaz kapsülleri, kapsüllerin silahtan atılan cisim gibi kullanılması gibi iddiaların e, güçlü iddialar olduğunu, işte İnsan Hakları Vakfı, Türk e, Tabipler Odası, Türkiye Tabipler Odası, e, İnsan Hakları Derneği e, gibi kurumlardan gelen e, diğer taraftan Adalet Bakanlığından alınan, İçişleri Bakanlığından alınan verileri e, toplayarak ortaya çıkan işte ölen bu protesto gösterileri sırasında ölen kişilerin yaralanan kalıcı sakatlanmalara neden olan kişilerin yaralanan kişilerin gözaltına alınan kişilerin sayılarını veriyor ve tabi burada esas sorun, sorunun polisin aşırı güç kullanması ve elindeki araçları bir silah olarak önleyici önleyici araçlar değil bir saldırı silahı neredeyse olarak kullanmasına işaret ediyor. Diğer taraftan şunu da belirtmek lazım. Raporda polisin de aşırı yoğun çalışma süresi ee, polisin e, e, çalışan e, kişi olarak e, haklarının ihlal edilmesi e, polis sayısının e, yetersizliği burada kullanılan polis sayısının bu işlerde kullanılan polis sayısının yetersizliği gibi konular da e, dikkate alınmış Ön bir de e, yasalarla ilgili ilginç bir gözlem var şöyle bir ifadesi var diyor ki e, la ya, yasa dışı, yasalara göre yasa dışı olsa bile yani izinsiz e, gösteri yürüyüşü, biliyorsunuz aslında yasada izinsiz gösteri yürüyüşü e, diye bir şey yok. Çünkü izin almak evet. zorunluluğu yok. Bunu aylarca, e, yıllarca daha doğrusu uzun yıllardır söylemeye çalışıyoruz ama... E. Her seferinde aynı şey çıkıyor. Yani izinsiz gösteriyor, ne aykırı diye. Medyada maalesef çok savruk Malik. davranıyor. Böyle bir yasa Mısır'da var, olan... yeni çıktı. Efendim? Böyle bir yasa Mısır'da var, darbe hükümetinde, yeni çıktı. Evet. Ha, öyle mi? Evet. Ee, oraya yakışır. Bu, bu Bu izinsiz olan ne? Yani... Tamam gösteri yürüyüşünün e, önceden izin alınması gerekmiyor ama izinsiz olan ne? İzinsiz olan kalkıp sizin e, örneğin e, tem otoyolunu e, kesmeniz. Evet. Bu izinsiz. Bu yasa dışı olabilir. Bu yasa dışıdır. Tem otoyolunu kestiğiniz zaman izinsiz. Ama siz e, tem otoyolunun kenarında e, araçların trafiğini engellemeden e, toplandığınızda burada bir... E, Kamu düzenini bozan bir durum olmadığı için, tehdit eden bir durum olmadığı için bunun izin alınmış ve yasa dışı, e, izin alınmamış dolayısıyla yasa dışı olması e, söz konusu. Ama Türkiye'de e, bir kere bu izinsiz tabiri e, hemen hemen e, gösteri yürüyüşlerinin yüzde doksanını neredeyse e, içeriyor tabiri. E, Şeyin, i̇nsan Hakları Komisyonu'nun Bir ifadesi var o, o daha da ileri gidiyor Diyor ki Yasa dışı Yani bu bizim Belirttiğimiz çerçevede de Yasa dışı Olsa bile Şiddete başvurmadan e, Yapılan e, Gösteriler Protesto eylemleri e, Ne karşı Demokratik e, ülkelerde bir müsamaha vardır ve Türkiye'de e, bu yasa dışılık gösteri yürüyüşlerindeki yasa dışılığın kısıtlayan pardon gösteri yürüyüşlerinde yasallığı kısıtlayan alan çok daraltılmıştır. Demokratik bir ülkede olmaması e, e, gereken biçimde daraltılmıştır. Yani hem e, yasa dışı olmasına rağmen Barışçıl olduğunda gösteri yürüyüşlerine karşı müsamaha hakkından, gereğinden bahsediyor. Bir de Türkiye'de bunun yasal olarak alanının da çok daraltını. Yani kaymaklı ekmek kadayıfı diyelim buna evet. çift katlı. Ee, buradan hareketle e, Türkiye'de e, bu e, kolluk kuvvetlerinin e, yaptığı... E, yasa dışı eylemler e, konusunda e, cezalandırılmadıklarını e, ve dolayısıyla e, bu cezalandırmama eyleminin de e, aynı zamanda e, kamu e, kamuda te, kamusal alanda e, polisin çok daha e, fütursuzca rahat biçimde e, kanunsuz eylem yapmaya teşvik ettiğini belirtiyor Yani burada şunu da söylüyor, söylüyor dolayısıyla e, Polisler e, kanunsuz işler yapabilirler birey olarak Ama onların e, soruşturması ve cezalandırılması e, Otoritelerinin, mülki idare amirlerinin, bakanlıkların, emniyet müdürünün, savcılıkların görevidir Bu yapılmadığı zaman bu suça iştirak etmiş olunur. Ve bu suçu teşvik etmiş olunur. Evet. Ee, bu çerçevede e, komiserin e, toplanma özgürlüğünün ihlallerinin uluslararası standartlar ışığında e, Türkiye'deki yasal mevzuat uygulamanın e, eksiklerini çok açık, ihlal yapılan ihlalleri eksikleri çok açık biçimde belirten 39 sayfalık bir konu. E, bir rapor bu. Dediğim gibi e, diğer taraftan e, kolluk kuvvetlerinin e, çalışma koşullarının da düzeltilmesi gereğini e, belirterek e, bunun sadece kötü polis davranışını aşan bir sistemik bu tabiri kullanmış sistemik bir sorun olduğunu yani sistemle ilgili devlet yapısıyla ve bunun kolluk kuvvetlerinin organizasyonu ve faaliyet tarzıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtiyor. Bunu özellikle sistemik tabirini belirtiyorum. Çünkü bu genellikle Türkiye'de hükümet bu tür konularda efendim cam, her camyanın içinde yanlış işler yapan insanlar olur. Birkaç tane münferit vaka teorisi. Meşhur münferit vaka. Devletin hep mümferittir vakaları. Bir münferit vaka olarak tanımlama eğilimindedir. Her seferinde. Evet, yani bu hem sistemik sorun olarak ortaya koyması çok önemli, hem de sivil itaatsizlikti biraz önce tarif ettiği işte Konsey İnsan hakları komiserinin yani kanuna aykırı olabilir ama meşru yani, şiddete, başvurmadığı evet, Orada şiddete, baş, sizler, evet, şiddete başvurmadığı sürece. Çok önemli. Şiddete başvurmadığı sürece. Yasaya da olsa şiddete başvurmadığı sürece e, müdahale et. Örneğin bu ne demektir? En açı, bizde en e, yaygın hale gelmiş olanı e, başbakan veya bir bakan e, bir yere geldiğinde onu protesto eden, <gülüyor> alkışla örneğin, ıslıkla protesto edenlerin derdest edilmesi. Evet, ya akıl olur iş değil yani. Bu akıl alır mı işte hakikaten dediğin gibi? Yani bu ne demek? O, orada ben başbakan da ıslıklarım, yuhalarım, küfür etmediğim sürece, e, taşatmadığım sürece, başbakanın fiziki e, bir saldırı yapmadığım sürece, bakan da olabilir bu. E, yuhalayabilirim de, ıslıklayabilirim de, alkışlayabilirim de. Alkışladığım sırada onun e, muhalefet alkışlaması mı yoksa destek alkışlaması mı olduğunu Anlayanlar, onu onu isteyen istediği biçimde yorumlar. Fakat Türkiye'de tabii ki o büyük otoriter e, algı e, iktidarın bunu en küçüğünden en küçük otoriteden en yükseğine kadar bunu e, katman katman götürebiliriz. E, böyle bir e, tepki e, gösterimini kendisine karşı yapılmış çok büyük bir hakaret kendi otoritesini tehdit altına alan çok büyük bir tehlikeli girişim olarak algıladığı için de neredeyse terörist muamelesi gösteriyor. Artık Türkiye'de biliyorsunuz terörist ıslık çalarak bile terörist terör elemi yapılır hale geliyoruz yavaş yavaş. Devlet baba yan karşı değil mi? Evet. Evet. evet. Bu e, raporda tabii yakalama esnasında işlenen kötü muamele de e, vurgulanıyor. Şöyle dengeli bir rapor, aynı zamanda e, gözaltı odalarında ve cezaevlerinde kötü muamele azaldığını fakat kolluk görevlilerinin e, yakalama ve e, gözaltına alma sürecinde aşırı güç kullanımı ve kötü muamele e, yapmaya devam ettiklerini ve de hatta bunun arttığını belirtiyor. Yani bazı yerlerdeki iyileşmeleri e, göz ardı etmeden sorunun nerelere odaklandığını e, gösteriyor ki bu en fazla da e, kolluk görevlerini yakalama esnasında e, çok e, fazla e, yetki verilmesi ve darp, kişilerin darp edilmesinin e, bir olağan Eylem, yakalama Eylemi e, olarak tanımlanması Bu da tabii özellikle toplantı ve e, Gösteri yürüyüşleri dağıtılmasında e, Polisin e, müdahalesinde Çok karşılaştığımız bir e, sorun e, Bu sorun Bu sorunlar e, Tabi ateşli silahların Kullanılmasıyla ilgili sorunlar da Değinmiş e, Bunu daha önce e, ele alınmıştı Diğer raporlarda bir ilginç sorunu daha belirtmiş raporunda komiser polisin görevi sırasında kişileri durdurup kimlik sorma yetkisi bunun da çok ciddi ihlaller içerdiğini ve bu bu ihlallerin göstericileri ve protestoculara karşı suistimal edilme riski bu bu yetkinin göstericilere ve protestoculara karşı su suistimal edilme riski olduğuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmettiğini hatırlatıyor komiser. Ve tabii ki izleme ve kişisel verilerin toplanması başlığı altında da daha önceki komiserin, e, belirttiği e, sorunların devam ettiğini yani polisin izleme tedbirlerinin özellikle telefon telefon dinlemesiyle ilgili uygulamaların e, yasalarda bu konudaki teminatlar olması insan haklarına ilişkin teminatlar olmasına rağmen e, uygulamada yargı kontrolünün yetersiz olduğunu belirtiyor. E, bunu e, komiserin raporunun e, yazılmasının hemen hemen yayınlanmasına denk düşen bu ünlü e, MIT'in e, yargıya e, kod adlı e, isimlerle, e, kod adlarıyla telefon dinlemesi izni vermesi e, olayın açığa çıkmasıyla gördük. MIT'i kendisi kabul etti biliyorsunuz. Kod adı yollayarak, e, kod adı vererek evet, e, işte Mehmet Altan, e, Ahmet Altan, Baransu, Taraf Gazetesi bazı çalışanlarının e, telefonlarını yargıya kod adı vererek evet, yargıyla e, kordone yani kordone ederek işbirliği, işbirliği içinde akıl olur işte, hakikaten yani komiserin raporuna bu girmemiş o böyle bir olay ortaya çıkmış olsaydı evet, herhalde evet. buraya birkaç paragraf daha ilave etmek zorunda kalırdı çünkü burada yargıyla işbirliği içinde demek yargı da bunu biliyordu demek Hani MIT bunu yaptı, suç işledi. Yargı da bile bile yapıyor. E yargı da suç işliyorsa e, zaten e, geriye savunulacak, insan haklarını, temel özgürlükleri koruyacak bir mekanizma yok demektir. Hani şu, bu şeye benziyor. E, bu Amerikan Gizleme Servisi'nin, Gizleme e, Dinleme Servisi, NSA'nin... E, izle iz, iz, izleme izinlerini her seferinde yargıdan kod adıyla Obama'nın kod adıyla veya Merkel'in kod adıyla almasına benziyor ve yargı da bunu biliyor tabi ee, işte, ve izin veriyor yani bu, inanılır gibi değil yani yargının da bunu biliyor olması gerçi bilmiyoruz dediler ama o o, o kod adlarının o, o verilen isimlerin kod adı ol bunu anlamamak için herhalde e, Türkiye dışında bir yerde yaşıyor olmak lazım. Evet. E, yabancı isimler verilmişti değil mi? O kişiler kodada evet, olarak. Böyle Arap, Afgan filan gibi isimler. İran, evet. Arap filan isimler. Şey gibi terör, cihatçı terörist evet. e, izliyoruz havası vermek için. E, onlar da tabii taraf gazetesinde çalışıyorlar aynı zamanda. <gülüyor> Ee, evet, buradan hareketle e, şu, şu, şunu e, o zaman sormamız gerekiyor. Şimdi bu e, ins, Avrupa ins, e, e, Konseyi, İnsan Hakları Komisyonu'nun verdiği rapor e, ağırlıklı olarak e, son bir yılda ve özellikle de gezi protestoları sırasında çok daha ortaya çıkan, kendisinin de uzun uzun ele aldığı e, polisin işlediği e, ağır insan hakları e, ve özgürlükleri yönelik, insan hakları ihlalleri ve özgürlükleri yönelik e, tehdit ve ihlaller. Bu e, ağır yaralamaya kadar, kalıcı e, yaralamaya kadar e, sakatlamaya, işte 11 kişinin gözünün kaybolduğu, gözünün kaybetmesi, travma geçirenler, bir kişi da, hala daha... E, e, suni yaşam ünitesinde tutuluyor. Değil mi? Belkin Elvan evet. Belkin Elvan ayrıca Lobnail Lami'nin durumu da daha çok uzun bir tedavi, tedavi gerektirecek. Bütün bunlar oldu, olurken bir başbakanın yani bu polisin yaptığı işlemlerden dolaylı biçimde İçişleri Bakanı doğrudan kendisi de İçişleri Bakanı da kendisine bağlı olduğu için dolaylı biçimde sorumlu olan bir kişi polis bu olaylar karşıda polis kahramanlık destanı yazdı diye övdüğünde e, bu bunu nasıl tarif edeceğiz? suç ve suçlu övmek mi? Evet. Suça iştirak yani, mı? Yani tabii muhtemelen bunların da hepsi devreye girer. Çünkü yani bir de burada son bir başka unsur da uzattı da medyanın e, tavrı ki sen yazında da belirtiyorsun. Yani medya hükümete yakın olan kısımları çok açık bir şekilde görmezden geliyorlar bu şeyleri. Yani daha bugün Türkiye gazetesinde Asya, Afrika ve Avrupa için için kaynıyor, dünya isyanda demiş ve Türkiye yok haritada. Mesela ilüstrasyonun haritada. Geziden sıfır bahsediyor. Mesela Azerbaycan'da isyan görünüyor fakat e, Türkiye'de görünmüyor. Azerbaycan'da görünüyor, Türkiye'de görünmüyor. Görünmüyor, evet. Böyle bir indüstriasyon koymuşlar. Şunu o zaman şöyle diyebiliriz: Türkiye gazetesi belki doğru söylüyor. O zaman hükümet ve çevresi yanıldı. Çünkü e, darbe tehdidi falan e, söylediklerinde, dediklerinde o zaman yalan söylüyorlardı. Türkiye gazetesi doğru söylüyorsa. Evet. <gülüyor> Yani Demek ki bir tehdit yok bir isyan yok Sadece barışçıl gösteri yürüyüşleri var Ama Ukrayna'daki veyahut Azerbaycan'da olduğunu bilmiyordum Ama orada da böyle gizli gizli bir şeyler oluyorsa Türkiye Gazetesi doğru söylüyordur belki Türkiye'dekiler ise normal demokratik yaşam çerçevesinde yürütülen e, gösterilerdir e, Herhalde oradaki e, listede örneğin Fransa'daki gösteriler Veyahut e, Amerika'daki gösteriler de yer almıyordur Fransa arkadaşlar. var Tamam, Fransa karışıklık olan ülkeler arasında görülüyor. Fransayı koymamışlar. Fransayı evet. koymuşlar, Türkiye koymuşlar. O zaman benim teorim bile çok. <Gülüyor> ee, Tabi burada gerçekten bir de bu eylemleri savunurken orayı ayrıca başka programlarda ele alıyorsunuz. Şu cemaatle AKP arasındaki kavga e, sırasında ortaya çıkan e, ifşaatlar da var. Evet. Dahi ifşaatlar var. Onları e, Ali Bilgele zannediyorum e, ele aldı mı? Evet, daha evet önce. etraflıca konuşmaya çalıştı. E, bu e, polisle ilgili de çıkacağını zannediyorum önümüzdeki dönemde. Yani polisi, ev, polisi cemaate teslim ettik demek evet. suç hakikaten suç. Evet. Diğer taraftan bu aynı zamanda polisin yaptığı eylemle cemaatten sorulur anlamına gelir. Evet. Bunu AKP milletvekili Şamin Tayyar söylemişti değil mi? Bir mesaj. Evet. Ve evet. Ve bunu dolaylı biçimde başka yerlerde de Yeni Şafak gazetesindeki birkaç yazar da dile getirdi. Evet. Yani çok ilginç aslında çünkü mesela Zaman gazetesinde de bugün şeyden bahsedilmiyor. Ama Sarı Sülük davası, etem Sarı Sülük davasında e, hakim, muhuya kaldığı, sonra, sonra de... da hiç gerekçe göstermeden, hiç böyle bir talep olmadan davadan çekilmesi, işte takım peruk takma bir kaş ve gözlükle geçen çok tuhaf bir dava. Yani ama, ama o, o da zamanda da o zamanda da yok. Zaman gazetesi bir de son zamanlarda yaratmaya çalıştığı şöyle bir intiba var. Bu camilerde içki içildi, camide içki içildi iddiasının Asılsız olduğunu Zaman Gazetesi'nin istihbarat şefi söylemişti. Ve ondan evet. sonra da bunu söylemişlerdi. Daha önce niye söylemedin peki bunu diye. Biz o haberi yapmadık demişti. Zaman Gazetesi'nin evet. bildiği de söylemediği şeyler varmış gibi bir intiba uyanmaya başladı artık insanların gözünde. İntiba gözüne. mı sadece oluyor? Yani bütün gazetelerin bildiği ve söylemediği şeyler var. Ömün Çalaşan da söyledi bunu biliyorsunuz. Bize bir şeyler geldi bize yayınlamadık. Yayınlamadık. Dedi. Evet. evet. <gülüyor> Hani bazı bildiği ve söylemediği şeyler olabilir insanların söylemek istemediği veyahut onu söylemenin suç olduğu veyahut bunu söylemenin kişilik haklarına, insanların kişilik haklarına ihlal olduğu için her şeyi söylemek, bir insanların her şeyi söylemesine zorlamak da faşirindir biliyorsunuz. Fakat bu bir şeyleri bir taraflara saklayıp da bunu ileride kullanırım diye biriktirmek o başka bir şey. Hı, evet. Evet, şimdi ve şey... galiba da bu e, yoğun biçimde e, taraflar e, arasında yoğun biçimde e, yapılan bir yapılan bir şey e, herkes e, kendi, aynı silahla bir karşı tarafı vurmaya çalışıyor bir müddet sonra galiba artık bunları da kanıksayacağız diye bir endişem var böyle bir kaygı olabilir ama buna karşı durmak lazım çünkü hakikaten insanın yani o sarı sucuk olayındaki mahkemedeki görüntüler ve şey artık insanın hakikaten hiçbir saygınlığı kalmıyor yargı organına. Çürümüş bir, çürümüş. çürümüş bir yapının e, görüntüsüdür bu. Çökmüş ve çürümüş bir yapının görüntüsüdür. E, yalnız şunu da belirteyim. E, yeni Şafak'taki şarkı e, Yazarlardan bir tanesi Cem Küçük, bu çökmüş ve çürümüş yapının, yargıyla bahsediyorum, yargının bu çökmüş ve çürümüş görüntüsünün nedenlerinden bir tanesini kendisi ifşa etti. Dedi ki, yargının baştan aşağı reform edilmesi gerekir ve bu reformasyon yapılırken Yargı mensupları için öncelik aidiyetleri değil evrensel hukuk kuralları olmalıdır. E, bundan sonra dedi. <gülüyor> Tersine çıkarımla yani, ya yani inanılır gibi. Bugüne kadar ki aidiyete göre geçiyor. İnanılır gibi. İşte evet. Böyle yani bunu söylemiş olmak şapka <gülüyor> şapka evet. çıkartıyor. Sadece evet, yok bence burada bitirelim. İyi günler. Teşekkürler. Teşekkür Ahmet İnsel de Ufuk Turu, Açık Kaste. Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey Günaydın Ömer Bey Günaydın Güven Bey Günaydın Can, merhaba evet, Bugün olur. bir de konuğumuz var Hem sizin konuğunuz Hem de bizim konuğumuz Örsen Öğmen Felsefe, Sanat ve Bilim Derneği'nden Ve bu Uzunca bir süreden beri bu açık beyin programında açık beyin programında sürdürdüğümüz bu teoloji konusunu devam ettirmek üzere beraberiz. E, oh. Tamam. Açık bilinç açık beyin dedik. E, açık yakın bilinç. Kardeş <gülüyor> programlarız açık beyinle e, ama bilince doğru ilerledik. Evet açık bilinç. Pardon. Ben de kısaca o zaman e, Örsen Öğmen'i tanıtayım. E, hoş geldin. Öncelikle Örsen merhaba. Çok teşekkürler. Sağ olun davetiniz için. E, açık Radyo'nun yabancısı değil Örsen. Daha önce de e, Açık Radyo dinleyicileri e, Örsen'ı dinlemişlerdi. E, başka programlarda. E, Profesör Doktor Örsen Öymen, Aşık Üniversitesi'nde felsefe bölümünde e, öğretim üyesi. E, felsefe konusunda e, çok değerli çalışmaları var e, 2010 yılında mesela en son çıkmış kitabı e, Hume üstüne e, 18. yüzyıl İskoç e, filozofu bugün de aslında biraz Hume'dan bahsedeceğiz fakat ben Örsan'ın e, felsefeyi e, Türkiye satında yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalardan da e, kısaca bahsetmek istiyorum ee, çok önemsediğim çalışmalar hem Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin dünyasında e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde felsefe toplantıları, sempozyumlar, çalıştaylar e, düzenli senelerdir. E, bir de Asos'ta felsefe var. E, mutlaka dinleyenlerimiz arasından e, katılmış olanlar da vardır örgü 15 sene falan oldu değil mi galiba 13, 13 yıldır oldu. Yıldır, evet. başlayalım 13 15'e doğru gidiyor Türkiye'de felsefe dendiği zaman yurt dışında ilk akla gelen kurumsallaşmış önemli toplantılardan birisi haline geldi Temmuz aylarında asosta seçilmiş bir tema çerçevesinde oluyor bu toplantılar. Ee, çok önemli felsefeciler bu şekilde Türkiye'ye gelir gider ve Türkiye'de böyle bir felsefe faaliyeti olduğunu bilir hale geldiler. Örsan ee, Öymen'in felsefe konusundaki ilgi alanı son derece geniş. Bugün fakat bizim üstünde konuşmakta olduğumuz din felsefesi meselelerine bir el değinmek istiyoruz. Aslında çok uzak olmayan bir geçmişte bu konuda bir e, konferans da düzenledi İnason'da. Örsen hem belki kısaca biraz ondan bahseder hem de Human Agnostizmi ve Nietzsche'nin ateizmi üzerine başlıklı güzel bir makalesi var. Biz de son haftalardır özellikle Tanrı'nın varlığı konusunda zorluk çıkartan felsefe tarihinde argümanlara bakıyorduk. Kötülük problemi üstünde mesela durduk epeyce. Bundan da bahsediyor Örsen. Dolayısıyla konuğumuz olarak bugün bu meseleyi bize biraz anlatacak diye umuyoruz. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Yani ASOS'tan başlayayım kısaca isterseniz. ASOS'ta felsefe Güven'in de söylediği gibi her yıl Temmuz'un ilk haftasında uluslararası boyutta İngilizce düzenlediğimiz bir toplantı. Şubat'ın ilk haftasında da Türkçe olarak düzenliyoruz. Güven Bey'in de sözün ettiği toplantı e, felsefe, tarih ve din temalıydı. Ve bu yıl Şubat ayında düzenlendi. E, ağırlıklı olarak da ateist ve agnostik filozofların e, görüşlerine yer verildi burada. E, televizyonlarda bol bol ilahiyatçılar konuştuğu için biz de dedik bari <gülüyor> biz evet. de e, Asos'ta Aristoteles'in e, yaşadığı e, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biri Aristoteles'in vakti zamanda <gülüyor> yaşadığı felsefe eğitimi verdiği Asos'ta biz de bu konuları ele alalım. Oldukça da ilgi çekti basında da yer aldı. Yani aslında bir nevi bir tabuydu orada kırmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki bunlar tarçılamıyor. Yani e, tek tarcı dinlerin tezleri, işte İslam, Hristiyanlık veya Musa'yılık bunlar sanki mutlak gerçeklermiş gibi kabul ediliyor. Herkes Müslüman olmak zorundaymış gibi bir anlayış var. Oysa felsefe tarihine baktığım zaman oldukça çoğulcu bir yapısı var felsefenin. Yani dindar filozoflar da var. Dinsiz filozoflar da var. Örneğin işte David Hume, Marx veya Russell, e, Sartre gibi e, <gülüyor> Nietzsche gibi filozoflar. Dindar olmayanlar veya Descartes, Leibniz, işte Aquinas, Augustinus, i̇bn Sina gibi dindar olanlar var. Daha tek tanrıcılık diye bir şey yokken daha doğrusu Musevlik var ama Antik Yunan'da etkili değilken, yani Hristiyanlı ve İslam dinlerinin doğmasından önce Antik Yunan'da ciddi bir felsefe geleneği var, Aristoteles, Platon, Herakleitos, Sokrates, Epikurus gibi bunların hiçbirisi Müslüman, Hristiyan veya Musevi değillerdi ve ahlak üzerine, iyilik üzerine, adalet üzerine yüzlerce sayfalık metinler yazmışlardı. Fakat yani bu ne yazık ki Türkiye'de hani sanki bunlar hiç yokmuş gibi felsefe biraz da ilahiyatı açıkçası indirgenmeye çalışılıyor gibi bir izlenme sahibim. Biraz onda kırmak istedik açıkçası bu toplantı. Evet. Çok sayıda da insan katılmış. 200 kişi katıldı evet. diyorsunuz bir bilgi notu var elimde ve bir sürü insan da dışarıda kalmış. O En az 150 kişi de dışarıda kalmış galiba. Evet yani 200'ü aşkındı. Tam, yani salonun iki salon var. Birisi 100 kişilik bir salonu Bir de ortada bir avlu gibi bir ek salon diyebileceğimiz bir alan var. İkisi de doldu. Bir de dediğiniz gibi dışarıda kalanlar oldu. Dışarıya hoparlör verdik. Dışarıya ses verdik. O saydık, de bar kovizyon falan kurduk. Evet. Evet. Oldukça ilgi çekiciydi diyebilirim. Ve e, herhangi bir belki... şey, evet, yani herhangi bir şeyde yaşamadık. Yani böyle ciddi bir çatışma ya da yani gayet uygar bir ortamda herkes fikirlerini ortaya koyabildiye O zaman belki bu e, senin düzenlediğin konferansın dışında hem de bu yazdığın yazının da işinde, agnostisizmden ateizme uzanan eksen üzerinde bir parça duralım. Bu ayrımlardan kısaca bahsetmiştik ama. E, agnostik olmakla ateist olmak yani bilinemezci olmakla tanrı tanımaz olmak arasında e, bir yandan bir akrabalık ilişkisi belki var diye düşünebilir. Öte yandan tabi ciddi farklar da var. E, Hume'u bilinemezci e, görüşe iten şeyle Nietzsche'yi tanrı tanımazlığa iten de e, son derece farklı nedenler. Belki e, buradan biraz e, konuya geçsek. Ne dersin? Tabi, şimdi ateizm belki iki biçimde anlayabiliriz. Yani bir, hani Tanrı yoktur önermesi olarak anlayabiliriz. Teizm malum, tanrıcılık demek. teosdan geliyor, Yunanca Tanrı. Yani teizm dediğimiz zaman tarıcılığı anlıyoruz. Tanrı vardır önermesini anlıyoruz. Ateizm de onu değillenmiş hali, Tanrı yoktur olarak da anlaşılabilir. Veya daha genel bir ifadeyle ateizmi genel olarak bir Tanrı tanımazcı yaklaşım olarak da algılayabiliriz. Ee, agnostisizm dediğimiz zaman bilinemezcilik, yani Tanrı'nın var olup olmadığını bilmiyorum. Yani işte David Hume'un da 18. yüzyılda yaşamış olan İskoçyalı filozof Hume'un da dediği gibi yani Tanrı'nın var olup olmadığı meselesi bir bilgi konusu olamaz. Çünkü zihnin sınırları bellidir, kapasitesi bellidir. Yani e, düşüncelerimiz zaten deneyimlerimizden, izlenimlerimizden kaynaklanmaktadır. İzlenimler dediğimiz şey duyu algılarımız ve duygularımızla ilişkilidir. Dolayısıyla yani tecrübe kapsamı'm dışında olduğu için bu konular zaten Tanrı tanımı gereği algılanamaz maddeden oluşmadığı için ve tecrübe kapsamı dışında kaldığı için burada bir sıkıntı olduğunu söyler ve aslında Tanrı ne var diyebiliyoruz, ne yok diyebiliyoruz. Ama Tabi Hume için yani Hume'un agnostik mi ateist mi olduğu biraz tartışılıyor. Yani bazıları kendisini ateist olarak görüyor. Bu da işte ateizmi nasıl tanımadığımıza bağlı. Yani bu bilinemezci tavır aslında genel anlamda yani epistemolojik ateizm diyebilirim belki ben buna. Yani Tanrı'nın yokluğunu ben kanıtladım gibi iddiası yok Hume'un kesinlikle. Evet. Varlığını evet. kanıtladım diye bir iddiası da yok zaten. Ama agnostisizminden dolayı yani bilinemezciliğinden dolayı bir Tarih yönelik inançsızlık taşıdığını sanırım söyleyebiliriz. Çünkü Hume aynı zamanda e, bilge bir insanın, filozof bir insanın inançlarına akıl ve deneyim üzerine oluşturması gerektiğini söyler. Yani iman yoluyla tarih yöne inanç geliştirmek mümkündür. Ama imanın akla ve deneyime aykırı olduğunu ve bilge bir insanın da iman üzerinden değil, akıl ve deneyim üzerinden e, bir inanç Din inançtan bahsetmiyor tabi. Genel olarak inanç sistemi kurması gerektiğinden söz eder. Yani buradan da biliyoruz, özel mektuplaşmalarından tabi, oradan da biliyoruz ki, yani Hume hiç ömrü boyunca dindar bir insan olmamıştır. Ee, yani bu anlamda agnostisizmi e, bir ateizm biçimine de içeriyor diyebiliriz. Tabi buradaki argüman evet. ağırlıklı olarak şu daha önce belki konuşuldu ama bir daha özetlemek gerekirse, Hume nedensellik ilkesiyle ilgileniyor ve e, diyor ki e, e, iki olaya yani neden ve sonuç arasında bir ilişki kurabilmemiz için hem nedenin hem sonucun hem etkin hem tepkinin deneyimlenmiş olması gerekiyor. Yani A olayı diyelim ki bir fırtına, B olayı da denizde oluşan dalga. Yani e, bu ikisinin deneyimlenmesi gerekiyor. Yani şöyle deneyimlenmesi gerekiyor. Sürekli bir ardışıklık içerisinde deneyimlenmesi gerekiyor. Yani şunu kastediyor, ne zaman A olsa onunla birlikte veya onu takipen B de ortaya çıkacak. Ne zaman ben denizde bir fırtına görsem, gözlemlesem, deneyimlesem onunla birlikte bir dalgalanma oluşuyor diyelim ki İstanbul boğazında. Şimdi dolayısıyla zihin ne yapıyor? Burada bir neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor. Ve bilim de zaten bu şekilde mümkün oluyor Yani araştırma, insan zihni bu şekildeken e, bilgi adına bir şeyler ortaya koyabiliyor. Özellikle olgusal boyutta tabii, matematiksel bilgiden bahsetmiyorum ama olgusal boyutta olgu meseleleriyle ilgili akıl yürütmeler <gülüyor> bu temel üzerinde e, oluşuyor. Yani geçmiş zaman algılarımızı ve şimdiki zaman algılarımızı nedensellik ilkesiyle aşıyoruz. Geleceğe yönelik önde yapıyoruz. Farklı olaylar arasındaki ilişkileri açıklıyoruz. Bağlantıları kuruyoruz. Şimdi teolojide bu mümkün değil. Yani bu nedensellik ilkesi teolojide işlemez diyor. Çünkü işte teoloji de nedensellik ilkesi üzerinden diyor ki var olan şeyler bir yerden çıkmak zorunda. Yokluktan, içlikten çıkamaz. Peki bu nedenleri ortaya koyduğumuzda bu bizi bir sonsuz gerilemeye de götürmemeli. Çünkü ortaya konan her neden kendisi de bir nedene ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bir ilk neden olmalı. O da Tanrı'dır. Yani nedensellik ilkesi üzerinden sınırlı bir gözlemden yola çıkarak hiç gözlemlenmeyen bir nedene yönelik bir çıkarım yapılıyor. Hume'un eleştirdiği, David Hume'un eleştirdiği temel nokta bu. Yani buradan buraya bir çıkarım yapamazsınız. Çünkü yani ne hem neden hem sonucu de bir şey söz konusu. Değil. Çok sınırlı bir sonuç olduğu iddia edilen işte doğa neyse, evrenin belli bir kısmı, etrafımızdaki gökler, denizler, yıldızlar vesaire. Buradaki sınırlı gözlemlerimizden yola çıkarak Koskoca evrenin, evrenin yaradılış sürecine yönelik bir çıkarım yapıyoruz. Oysa tarihinin kendisini burada deneyimlemiyoruz. Hatta ilginç bir lafı vardır. İnsan zihni tüm evrenin modeli olamaz der. Yani insan zihninin çalışma şekliyle deneyim kapsamındaki, deneyimin sınırı içerisinde çalışma şeklinden yola çıkıp, evrenin yaratılış sürecine yönelik çok iddialı laf et, etmek, Hume'a göre biraz da aslında şeyi aşmak. Hem insan zihninin sınırlarını aşmak hem de mütevaziliği de aşmak. Haddi, haddini aşmak. Haddini aşmak Hı -hı. evet yani Hume'un aslında söylemeye çalıştığı o özetle. Evet biz de bu meselelerden bir parça varlık argümanlarını konuşurken kozmolojik argüman mesela çerçevesinde Hı -hı. bahsetmiştik. Şimdi şu ayrımı da belki yapmamız lazım. Tanrı'nın varlığına inanıyor olmamakla, Tanrı'nın olmadığına inanıyor olmak iki farklı şey. Tanrı'nın varlığının, Tanrı'nın olmadığına inanıyor olmak çok daha kuvvetli bir iddia içeriyor. Agnostikler için de belki Tanrı'nın şu anki durum itibariyle var olup olmadığının bilinemeyeceğini düşünmekle, bunun belki bir metafizik sorumluluk olarak hiçbir zaman bilinemeyeceğini, mesela insan, sınırları, insan zihninin sınırlarını aşacağı için bu bilgi bilinemeyeceğini iddia etmek. İkincisi yine daha kuvvetli bir e, iddia oluşturuyor. E, Hume'un söylediği de buna benzer bir şey değil mi? Yani mesela e, Satürn'de su var mı diye soruyoruz. Bunu bilmiyoruz şu anda. E, var ya da yok e, inancına sahip olmamız için elimizde yeterince veri yok ama bu e, bu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir şey değil. Sonuçta Satürn'e ulaşacak ve oradan e, örnek toplayacak bir e, şey, uzay aracı günün birinde yapılabildiği zaman belki bu sorunun cevabını alacağız. Ama Hümmün dediği Tanrı'nın e, varlığına dair e, bir bilgiye insan zihni e, hiçbir zaman e, ulaşamayacak. Dolayısıyla e, agnostik olarak e, Düşüneceksek gibi böyle daha kuvvetli ve iddiada bulunan bir agnostik olarak düşünmemiz lazım galiba. Öyle mi? Yani böyle yorumlanabilir. Bunu çok açık bu şekilde söylemese de hani kategorik olarak bilinemez demesede de yani şunu söylüyor en azından mesela güneşin doğması var. Verdiğiniz örnek iyi bir örnek oldu. Yani güneş yarın doğacak önermesi. Yani biz de mesela güneşin yarın doğacağını gözlemlemiyoruz. Ama yani şu an itibariyle en azından. Ama geçmişte bunu sürekli olarak gözlemlediğimiz için Tüme sağ bir çıkarım yapıyoruz ve yarın güneşin doğacağına yönelik bir inanç geliştiriyoruz. Bu apriori anlamda zorunlu bir e, yapıya sahip değil. İki artı keştir dört gibi ya da bir karenin kenarların uzunluğu birbirine eşittir gibi bir şey değil ama sonuçta işte deneyimle siz bunu doğru mu yanlış mı olduğunu ortaya koyabilirsiniz. Şimdi tarih hipotezi yani e, bir hani üzerinde çalışılabilecek bir hipotez bile değil. Zaten işte insanın anlamı yetisi üzerine bir soruşturma kitabında yani An Anquiry Concerning Human Understanding kitabında biliyorsunuz son bölümde yani elinize bir kitap alın diyor. içinde matematiksel akıl yürütme var mı? Yok. Olgusal akıl yürütme var mı? Yok. O zaman bunu ateşe atın diyor. Bu çünkü hurafe ve ilüzyondan başka bir şey, safsatadan başka bir şey. içermez diyor. Tabi bunu e, kitap yakalım anlamda söylemiyor. Bu aslında bir protesto cümlesi. Çünkü 18. yüzyılda işte Voltaire'in, Rousseau'nun ve Diderot'un, de Horbach birçok düşünürün, yazarın kitapları meydanlarda yakılıyor. İnsanlar idam ediliyor. İşte bunlar dine aykır kitaplardır falan diye. Bilimsel gelişmelerin önüne set çekiliyor, sansürleniyor. İşte Rousseau sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Hatta Hume bizzat Rousseau'yu İngiltere'ye kaçıran kişidir. Evet. Yani arkadaşlıkları var geçici bir süre. Sonradan gerçi araları bozuluyor. Dolayısıyla yani Hume'un aslında burada tabi bir yandan epistemolojik bir çıkışı var ama bir yandan siyasi bir boyutu da olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu meselenin. Ama evet, dediğimiz de doğru biraz... yani. Evet. <gülüyor> Belki bir boyuttan daha bahsedecektim. Felsefi ve siyasi boyutunun Yanında e, Hume'da e, bir psikoloji boyutu da var. E, Hume'un yaşadığı zamanda e, psikoloji kendi başına otonom, özerk bir e, bilim olarak e, tesis edilmiş değil henüz. E, psikologluğu da aslında kimi felsefeciler yapıyor, Locke yapıyor, Hume yapıyor özellikle e, deneyiciler arasında. E, Hume bir psikolog gibi e, dini inançlara sahip olmanın arkasındaki... Ruhsal ve psikolojik nedenleri de anlatmaya çalışıyor. Belki bu anlamda buradan Nietzsche'ye de bağlayabiliriz. Çünkü Nietzsche'de böyle şeylerle ilgili e, her ne kadar Hume'a göre daha farklı bir yerden e, bir tane tanımazlık pozisyonu e, savunuyor olsa da e, insan psikolojisinin içinde dini inancın yerinin ne olduğunu e, merak etmesi, irdelemesi açısından bir orada akrabalık görüyorum. Sen ne dersin? Evet, katılıyorum. Evet, tabii öncelikle bir de belki ahlak konusunda çok kısa iki cümle söyleyeyim. O da önemli çünkü. Hume ahlakın dinin tekerinde olmadığını savunur. Çünkü genel anlayış şudur. İşte dindarsan ahlaklısın, dinsizsin, ahlaksızsın. Oysa Hume yani ahlakın e, dinle e, uzaktan yakından ilgisi olmadığı, arada bir zorunlu bağlantı olmadığını söyler. Dindar bir insan ahlaklı da olabilir, ahlaksız da olabilir. Aynı şekilde dinsiz bir insan için de geçerli bu. Belki bunu da kısaca bir eklemek gerekiyor ve e, şunu söyler. E, Güven'de söylediği gibi e, işte korku gibi, endişe gibi, e, işte güvenlik ihtiyacı gibi çeşitli psikolojik e, etkenler yüzünden veya ilgi mesela mucizeler için bunu söyler. Bazı insanlar ilgi çekmek ister, işte e, merkezde olmak ister, ilgi çekmek için bir takım mucizelerle ilgili hikayeler uydurur falan der. Yani insanlar işte ya ilgi çekmek için ya bir takım endişelerden dolayı ya bir otorite sağlamak için, bunu da söyler doğal üzerine Söyleşiler Eserinde. E, otorite kurmak için bir takım, <gülüyor> yani toplum üzerine otorite kurmak için e, işte... Tanrı gibi ya da mucizeler gibi ya da vahiy gibi ya da peygamberlik gibi ya da ruhun ölümsüzlüğü gibi bazı iddialarla ortaya çıkarlar diyor. Bu önemli bir açılım. Bunu tabi Nietzsche biraz daha ileri bir noktaya götürüyor. Belki ona şimdi girebiliriz. E, Nietzsche e, zaten ilahi bir gerçeklik konusunda ciddi kuşkuları var. Yani aynı şekilde Hume gibi epistemolojik olarak bunun bilinemeyeceğini söylüyor. E, fakat ondan ziyade daha çok ilgilendiği niye o zaman insanlar... Böyle şeylere inanıyorlar. Niçin de açıklaması şu, insanların dinlerin olan bulunan, bulunan bu iddiaları ortaya koymaların bir nedeni şu, zafiyetten dolayı ya bu dünyayı küçümsedikleri için ya bu dünyaya yönelik bir tek senti duygusu içinde oldukları için, veya mutluluk ihtiyaçlarından dolayı veya devamlıklarını sağlamak istedikleri için veya güç istencinden dolayı çeşitli nedenlerden ötürü insanlar bunları kurguluyor. Yani tarih öldü derken aslında tarih vardı öldü diye bir şey kastetmiyor tabii. Tanrı zaten bir kurgu. Bu kurguya insanların ihtiyacı var. Bunun hiçbir epistemolojik temeli yok ama insanların buna ihtiyacı var. Ama bu tabi Nietzsche'ye göre geçerli. Yani olması gereken bir şey değil. Çünkü Nietzsche özgür bir ruhtan bahseder. Özgür ruh olmak için gelenekleri aşmak gerekir. Böyle tek tip doğrular, gerçekler, dinler doğduğu gibi böyle bir şey olmaması gerekiyor. İnsanın kendi değerlerini kendisini yaratması gerekiyor. Oysa dinler her şeyi söylüyor. İyi nedir, kötü nedir, şunu yaparsan, cennette şunu yaparsan cehenneme gideceksin gibi. Tabii Nietzsche buna itiraz ediyor. Yani kişinin kendi değerlerini oluşturması, özgür bir ruh olması, geleneklerin ve dinlerin kendi deyişle sürü ahlakının e, kurbanı olmaması gerekiyor. Bu açıdan Nietzsche'nin bir tanrı tanımaz e, çıkışı var ki ilginç bir şekilde evde dinlerin nihilizmi gerçi farklı anlamlarda kullanır ama nihilizmin bir tanımına göre dinlerin aslında nihilistik olduğunu. Çünkü bu dünyayı değillediklerini sürekli öte dünya dünyacılık ortaya koyduklarını oysa önemli olan dünyayı olumlamak olduğundan bahseder. Belki çok yani dört dakikamız falan kaldı ama <gülüyor> yani Hı. kısacık bir şey de parantez açabilirsem yani ahlakla din arasındaki bağlantı konusunda belki şeyi de herhalde düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani çok daha eski dinlerden çok çok daha eski toplumlarda antropolojik bütün araştırmalar net olarak koyuyor ki bir pek çok il, ilkel dediğimiz topluluklarda, yerlilerde de gayet gelişkin, sistematik bir ahlak doğru ve yanlış şeyleri olduğunu tabii. gösteren çok sayıda örnek var değil mi? Bunu tabii, da söyleyebilirsin. Tabii, tabii, mutlaka hatta belki hayvanların bile bir ahlakın evet. ortundan söz edilebilir. Yani yani e, veya işte antik Yunan'dan örnekler verilebilir. Daha önce söylediğim gibi yani e, bu üç tek dine mensup olmayan ama bir ahlak anlayışına sahip olan Aristoteles mesela der ki erdem ahlak erdemler nedir? işte cesaret, dostluk gibi erdemlerden bahseder ama kendisi ne Müslüman'dır, ne Hristiyan'dır, ne Musevidir. Daha da eski gitmek gerekir dediğiniz gibi antropolojik çalışmalara bakmak gerekir. Yani insan var olduğundan beri ahlak diye bir şey. Ben var olduğuna inanıyorum. Belki çok geriye gidip gözlem ne yapmak kolay bir iş şey değil ama hatta e, öyle son araştırmalar, <gülüyor> son 10-20 <gülüyor> yılın araştırmalarında daha sonra konuşacağız bunu da Frans Deval'in kitaplarında açıkça konuyor ki hayvanlarda özellikle primatlarda, maymunlarda falan çok e, baya gelişkin. Evet. ...empati ve doğru yanlış sistemleri var yani ahlaki. Tabii. Bunun... Tabii. Evet. evet yani ben de bir şey ekleyeyim. Ahlakın e, merkezinde bulunan e, ögelerden bir tanesi belki empati... E, ...diğeri Hı. hakkaniyet ve adalet duygusu. Evet. Böyle şeylerin hem insanlarda... E, 6 aylıktan itibaren neredeyse kendini göstermeye başladı. Çok hızlı bir şekilde geliştiği küçük çocuklarda. Hem de insanlar dışında var olan bilişsel açıdan nispeten sofistiki bir kapasiteye sahip olan çeşitli primatlarda falan olduğu da söyleniyor. Bu anlamda bakınca belki sahiden dini inanç çerçevesinin içine sıkışıp kalmak zorunda değil. E, ahlak anlayışı buradan e, bu sonuç çıkıyor gibi gözüküyor. E, öte yandan son e, işte 10-15 yılda e, çok e, hızlanmış olan e, bilişsel antropoloji ve sosyal psikolojinin dini inanç üstüne yattığı çalışmalar e, dini inanç sistemlerinin e, çok uzun zaman var e, boyunca e, etkisini gösterebildiğini, koruyabildiğini ve e, genel olarak e, insan toplulukları üstünde e, açıklanması gereken bir yaygınlığa sahip olduğunu bunun altını çizerek bunun e, araştırmasını yapmaya çalışıyor. Belki bunun altında evrimsel, biyolojik, e, doğal üstü güçlere inanmaya doğru bizi e, e, meyleden e, bir takım e, içsel yapılar olduğunu e, öne sürüyorlar. Bunları da belki bir başka programda anlatıyoruz fakat galiba sonuna geliyor mu? Evet sonuna geldik. Bir dakikamız var aşağı yukarı. Ya nasıl? Peki, o zaman hmm. belki radyosunu yeni açanlar için söyleyeyim diyecektim. Profesör Doktor Örsen Öğmen konuğumuzdu. Işık Üniversitesi'nde felsefe bölümünde felsefeci kendisi. Aynı zamanda Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin ve asos felsefe e, etkinliklerinin de kurucusu. E, çok teşekkür ediyoruz kendisine e, konuk olduğunu, e, zahmet edip geldiği ve bu e, değerli bilgileri bizlerle de paylaştığı için teşekkürler. Çok Ertan. teşekkür ederim. Ben teşekkür. çok teşekkür ederim. Bir kısa düzeltme: Şık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü. Yani felsefe Peki, bölümümüz pardon. yok. <gülüyor> Sorun değil tabii. Ee, çok teşekkür ediyorum. Olur, için. olur umarım ee, Öyle diyelim. ...gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek Yeniden. üzere. Görüşmek görüşmek üzere. üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bu şekilde de açık gazete programını sona erdirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.